1. Kitap Sokrates Anlatıyor Dün Aristo'nun oğlu Glakon'la pireye inmiştim. Hem ben de Sanrıça'ya dua ederim, hem de onun için ilk defa yapılacak bayramı görürüm demiştim. Bizimkilerin tertiplediği alay güzeldi. Ama Traklarınki de daha aşağı kalmıyordu doğrusu. Doğadan alay seyrinden sonra şehre dönüyorduk. O sırada Kepalos'un oğlu Polemarkos yola çıktığımızı görmüş, durdurmak için küçük uşağını koşturmuş çocuk eteğime yapışarak Polemarkos kendisini beklemenizi istiyor dedi Döndüm Efendin nerede diye sordu İşte arkadan geliyor dedi Bekleyin Glakon da peki bekleyelim dedi Az sonra Polemarkos geldi yanında Glakon'un kardeşi Adimantos Nikas'ın oğlu Nikaratos ve alaydan dönen birkaç kişi vardı Polemarkos bu acelenize bakılırsa buradan bir an önce kurtulup şehre varmak niyetindesiniz dedi Anlayışına diyecek yok doğrusu, dedim. Ama bak, biz kaç kişiyiz, görüyor musun? Görmez olur muyum? Öyleyse elimizden kurtulabilirseniz gidin. Yoksa bırakmıyoruz, dedi. Peki, bir başka yolu yok mu bu işin? Belki de sizi sözle yola getiririz. Bırakırsınız bizi. Ya kulaklarınızı tıkar, dinlemezsek sözünüzü ne yaparsınız? Glakon, o zaman yapacak şey yok. Polemarkos öyleyse bilesiniz ki dinlemeyeceğiz sizi. Adimantos. ''Tanrıçanın şerefine bu akşam atlı bir meşale koşusu olacak. Haberiniz yok mu?'' diye sordu. ''Atlı mı?'' dedim. ''Bu da yeni çıktı. Ne demek? Koşucular at üstünde mi meşaleyi elden ele verecek?'' Pole Markos, ''Evet'' dedi. ''Üstelik gece şenlikleri de olacak. Görülmeye değer. Yemekten sonra çıkar seyrederiz. Birçok gençlerle de buluşuruz, konuşuruz. Hadi uzatmayın, kalın.'' Glakon, ''Çare yok. Kalacağız galiba.'' dedi. ''Madem sen de istiyorsun.'' kalalım dedim. Bunun üzerine Polemarcus'un evine gittik. Orada Polemarcus'un kardeşi Lisas'la Öytü Demus'tan başka Kalkhedonlu Trakmakos, Payinalı Kırmantides, Aristonmos'un oğlu Kletipon'u da bulduk. Polemarkos'un babası Kepalos'la vardı. Onu çoktandır görmemiştim. Pek ihtiyarlamış buldum. Yastıklı bir iskemlede oturuyordu. Az önce avluda kurban kesmiş, çelenge hala başındaydı. Yanında oturduk. Çevresinde iskemliler vardı. Kepalos beni görür görmez selamladı. Sokrates, pireye bizi görmeye artık gelmez oldun. Gelmen lazımdı. Benim şehre gitmeye gücüm yeseydi seni beklemez. Biz sana gelirdik. Şimdi sen bize gelmelisin. Hem de daha sık. Ben beden zevklerini kaybettikçe konuşmaya doymaz oldum. Benden bu zevki esirgeme. Bu delikanlılardan ayrıl demiyorum. Ama bize de uğra. Gerçek dost bil bizi. Doğrusu Kepalos... ''Yaşını başına almış adamlarla sohbet etmeyi severim.'' dedim. ''Neden dersen, bizim de belki geçeceğimiz yoldan çoktan geçmiş onlar. Onlardan öğrenebiliriz bu yolun nasıl olduğunu. İniş çıkış mı, düz ayak ve rahat mı? Şairlerin son durak dedikleri bir çağ vardır. Sen oraya varmışsın. Ne düşünüyorsun bu çağ üzerine? Bilmek isterdim. Ömrün sıkıntılı. Güç bir dönemi mi bu? Ne dersin?'' ''Peki Sokrates, söyleyeyim sana bu çağı nasıl gördüğümü.'' dedi. Yaşlı yaşlıdan hoşlanır derler ya, biz yaşlılar ara sıra toplanır konuşuruz. Bir araya geldik mi çoğumuz ağlaşır durur. Kimi gençliğin zevklerini, aşkı, şarabı, cümbüşleri, daha nice nice şeyleri yana yakılı anlatır, dert yanar. Yaşama koydu, şimdi yaşamıyoruz artık der. Kimi de kocadığından ötürü yakınlarının kendilerine kötü davrandıklarından, yaşlılık yüzünden neler çektiklerinden dem vurur. Ama bana öyle gelir ki yakınmalarının asıl sebebi bunlar değil Sokrates. Bütün bunlar yaşlılık yüzünden olsaydı ben de, ben yaşlı olan herkeste de aynı dertlere düşerdik. Oysaki hiç de böyle dertlenmeyen birçok ihtiyarlar bilirim. Bir gün şair Sopokles'teydim. Biri geldi sordu ona, aşkla aran nasıl? Hala kadınlarla düşüp kalkıyor musun? Sopokles, bırak canım sen de dedi. Bu işten kurtulduğuma bilsen ne kadar seviniyorum. Deli ve belalı bir efendinin elinden kurtulmuş gibiyim. Sopokles'in bu sözünü beğenmiştim o zaman. Yine de beğeniyorum. Gerçekten ihtiyarlık bu bakımdan kurtuluş sayılır. İstekler, hırslar gevşeyince insan rahatlar. Sopokles'in dediği gibi, zır deli bir zorbanın elinden yakasını sıyırmış olur. Yaşlıların yakınlarından çektiklerine gelince Sokrates, bunların da sebebi ihtiyarlık değil, insanların kendi huyudur. Ölçülü, uysal olana ihtiyarlık dert olmaz. Öyle olmayanaysa gençlik de bela olur, ihtiyarlık da. Kepalos'un bu sözleri hoşuma gitti. Devam etsin diye, Kepalos dedim. Korkarım seni dinleyenlerin çoğu bu sözlerini doğru bulmaz. Senin ihtiyarlıktaki rahatlığını iyi huylu olmana değil, zenginliğine verirler. Zenginin gönül avutması kolaydır derler. Haklısın dedi, doğru bulmazlar sözümü. Onlar da haklı ama sandıkları kadar değil. Bak, T.M. Tokles'in şu sözü pek yerindedir. Seri postlu biri onu küçümseyerek, sen kazandığın ünü kendine değil, Atinalı olmana borçlusun demiş. O da, doğru, seri postlu olsaydım ünlü olamazdım ama sen Atinalı da olsan bir şey olamazdın demiş. İşte bu söz, insan zengin olmayınca ihtiyarlığa zor katlanır diyenlere de söylenebilir. Aklı başında bir adam, yoksulluk içinde ihtiyarlığa zor katlanabileceği gibi, akılsız adam da istediği kadar zengin olsun hiçbir zaman rahata kavuşamaz. Kepalos dedim. Servetinin çoğu sana miras mı kaldı yoksa kendin mi kazandın? Kendim ne kazandım onu anlamak istiyorsun değil mi Sokrates? Para işinde büyük babamla babam arasında gelirim. Adını taşıdığım büyük babam benim bugünkü servetim kadar bir mirası birkaç misine çıkarmış. Babam lisanı yazsa bu serveti benimkinden de aşağı düşürmüş. Ben elime geçen bu mirası oğullarıma daha küçülmüş değil de biraz daha büyümüş bırakırsam ne mutlu. ''Bunu sana ne için sordum biliyor musun? Sen paraya hiç düşkün görünmezsin de ondan. Parayı kendi kazanmayanlar çokluk böyle olur. Kazananlarsa parayı iki misli severler. Bir yandan paraya kendi eserleriymiş gibi düşkün olurlar. Şairin şiirine, babanın oğluna düşkünlüğü gibi. Bir yandan da parayı işe yaradığı için severler. Herkes gibi. Bu yüzden güçtür onlarla anlaşmak. İşleri güçleri zenginliği övmektir. Hakkın var.'' dedi. ''Biliyordum hak vereceğini.'' dedim. Ama bir de şunu söyle bana, zengin olmakla elde ettiğin en büyük nimet nedir? Bunu söylersem çokları inanmaz bana, dedi. Şunu bil ki Sokrates, insan öleceğini düşünür olunca, önceleri aklından geçmeyen korkulara, kaygılara düşer. Bu dünyada kötülük eden, hadeste cezasını çeker gibi sözlere gülenleri, gün gelir ya bu söz doğruysa diye bir korku alır. İnsanlar ya ihtiyarlığın verdiği dermansızlık yüzünden, ya da kendilerini öteki dünyaya daha yakın gördüklerinden orada olup bitenler üzerinde kafa yorarlar. Kuşku, korku dolar içlerine. Kimlere kötülük ettiklerini araştırmaya başlarlar. Hayatlarını gözden geçirip ettikleri haksızlıkların farkına varanlar. Çocuklar gibi uykularından korkuyla uyanırlar. Umutsuz bir bekleme içinde zehir olur hayatları. Oysa hiç haksızlık etmediklerini bilenler de hep tatlı bir umut vardır. Pindaros'un dediği gibi ihtiyarlığı besleyen güzel bir umut. Bak Sokrates, ömrü doğrulukla, imanla geçmiş bir adam için Pindaros ne güzel söylemiş. Umut tatlı tatlı doldurur içimi, yoldaşlık eder ona, hoş eder gönlümü. Umut yola sokar, yoldan çıkan insan aklını. Ne doğru, ne güzel söz. İşte ben bunun için para kazanmayı önemli bir iş sayıyorum. Ama herkes için değil, aklı başında olanlar için. İstemeyerek de olsa kimseyi aldatmamak, kimseye yalancı çıkmamak, Tanrı'ya kurban, insana borçlu olup, Hades'e korka korka gitmemek gerek. İşte bunu sağlar para. Daha başka işlere de yarar. Ama ben ölçtüm, biçtim. Aklı başında bir insan için zenginlik en doğru, en çok bu işe yarar derim. Güzel söylüyorsun Kepalos. Ama şu senin doğruluk dediğin şeyi nasıl anlatacağız? Bu sadece doğruyu söylemek ya da alınan şeyi geri vermek midir? Böyle davranmak doğru da olabilir, eğri de. Örneğin aklı başında bir arkadaştan silahını alsak, ''Bu arkadaş çıldırsa emanetini de geri istese vermek doğru mudur? Geri verene doğru adam denebilir mi? Bir çılgına gerçeği olduğu gibi söyleyene de doğru adam denemez. Haklısın.'' dedi. ''Demek oluyor ki doğruluk, gerçeği söylemek, aldığını vermek diye anlatılamaz.'' Polemarkos, ''Hayır.'' diye söze karıştı. Anlatılabilir. Simonides'e bakılırsa tam tarifi budur. Kepalos, ''Peki öyleyse sözü sana bırakıyorum.'' ''Ben gidip kurban işlerine bakayım.'' Pole Marcos, ''Demek mirasçı ben oluyorum, öyle mi?'' diye sordu. ''Evet.'' dedi ve kurbanlarına gitti. ''Madem ki söz sana miras kaldı, söyle bakalım.'' dedim. Simonides, doğruluk üzerine ne demiş de haklı buluyorsun? ''Doğruluk, herkese borçlu olduğumuz şeyi ödemektir.'' demiş. ''Bence haklı.'' ''Evet, Simonides'e haksız demek kolay değil.'' dedim. ''Tanrı gibi akıllı kişidir o.'' Ne demek istediğini belki sen anlıyorsun ama ben anlamıyorum. Demin sahibi aklını kaçırırsa ona aldığımız emaneti geri vermeli mi, vermemeli mi diye düşünmüştük. Simonides bundan söz etmiyor ama gene de bu emanet bir borç sayılır değil mi? Evet dedi. Emaneti isteyen çıldırmışsa o zaman geri verilmez artık. Değil mi? Verilmez. O halde Simonides, borçlu olduğumuz şeyi vermek doğrudur demekle başka bir şey söylemek istemiştir. ''Evet, herhalde başka bir şey söylemek istiyor.'' dedi. ''Onun demek istediği şu, doğruların borcu dostlara iyilik etmektir, kötülük etmek değil.'' ''Anlıyorum.'' dedim. ''Alanla veren dostalar, alınanın geri verilmesi de alınması da zararlı oluyorsa, aldığını geri veren borcunu ödemiş olmaz.'' ''Sence Simonides'in demek istediği bu mu?'' ''Tamam, bu.'' ''Peki dostalar, bir şey borçluysak gene geri verecek miyiz?'' ''Bence evet.'' Ne borçluysak onu vermeli istedi. İnsan da düşmanına sadece kötülük borçludur. Düşmana layık olan budur. Görülüyor ki Simonides doğruluğun ne olduğunu bir bilmece gibi şairce söylemiş, dedim. Besbelli ki o, doğruluk herkese hakkını vermektir, demek istiyor. Buna da borç diyor. Peki, bir diyeceğin var mı buna, diye sordu. Bir sanat hekimlik adını almak için neyi neye hak olarak vermelidir, borcu nedir? Bu soruya Simonides ne derdi? Bedenlere ilaç ve yiyecek, içecek vermeli derdi. Bir sanat, aşçılık adını almak için neye neyi borç olarak ödeyecek, hak olarak verecek, yemeklere tat, tuz verecek. Peki öyleyse, kimlere ne veren sanata doğruluk denebilir? Demin dediklerimize uymak gerekirse, Sokrates, dosta fayda, düşmana zarar veren sanata. O halde Simonides, doğruluk, Dosta iyilik, düşmana kötülük etmektir demek istemiş öyle mi? Öyle sanırım. Peki sağlık işlerinde hasta dosta iyilik, hasta düşmana kötülük etmek en çok kimin elindedir? Hekimin. Ya deniz yolculuklarında tehlike baş gösterince, Dosta iyilik, düşmana kötülük etmek en çok kimin elindedir? Kaptanın. Ya doğru adam. Onun hangi işte dosta faydası, düşmana zararı dokunabilir? Savaşta olsa gerek, birine saldırır, ötekine yardım eder. Peki ama sevgili Pole Marcos, hasta olmayana hekimden fayda gelmez değil mi? Gelmez. Deniz yolculuğuna çıkmayana kaptanın faydası olur mu? Olmaz. Savaş olmazsa doğru adam faydasız mıdır? Hiç öyle şey olur mu? Demek doğruluk barışta da faydalıdır. Evet barışta da. Ya çiftçilikte? Onda da. Ürün sağlamak bakımından? Evet. Ya, ya kunduracılıkta? Onda da. Kundura yapmak bakımından? Tamam. Peki, barışta doğruluk ne bakımdan işimize yarar? Anlaşmalarda Sokrates. Anlaşmalarda derken neyi düşünüyorsun? Ortaklığı mı? Evet, ortaklığı. Peki, tavla oyununda doğru adamla mı, yoksa usta oyuncuyla mı ortaklık daha faydalıdır? Usta oyuncuyla. Ya duvar örme işinde doğru adamla mı ortak olursun, yoksa duvarcıyla mı? Duvarcıyla tabii. Gitar çaldırmak için de elbet doğru adama değil, gitarcıya başvurursun. Öyleyse doğru adam nerede işimize yarar? Para işlerinde sanırım. Evet ama Pole Marcos parayla ortaklaşa bir at almak ya da satmak istesen doğru adamla değil attan anlayanla ortak olursun değil mi? Evet ama Pole Marcos parayla ortaklaşa bir at almak ya da satmak istesen doğru adamla değil attan anlayanla ortak olursun değil mi? Öyle ya bir gemi alım satımında en iyi ortak gemi ustası ya da kaptandır değil mi? Herhalde. Peki para ortaklığında ne zaman doğru adam hepsinden daha faydalı olabilir? Paranı olduğu gibi saklayacak, sağlam bir ele emanet etmek istediğin zaman Sokrates. Ama bu senin dediğin durumda para işletilmeyecek, olduğu gibi duracak. Evet. Demek ki doğruluk yalnız paranın işletilmediği zaman faydalı olabiliyor. Öyle. Yani bir bağcı bıçağın olsa, onu saklatmak istediğin zaman doğru adama ama kullandırmak istediğin zaman da bağcıya verirsin. Değil mi? Söylediklerimizden bu çıkıyor. ''Bir kalkanın yahut bir çalgının saklanmasında doğruluk işe yarar. Kullanılmasındaysa askerlik ya da çalgıcılık. Öyle olacak. Demek her işte doğruluk kullanma oldu mu, faydasız, kullanma olmadı mı faydalıdır. Öyle mi? Öyle görünüyor. İyi ama dostum, doğruluk yalnız kullanılmayan şeylerde faydalıysa pek fazla işe yaramıyor demektir. Şimdi şunu araştıralım. Güreşte olsun, dövüşte olsun, vurmasını bilen, korunmasını da bilir. Değil mi?'' Şüphesiz, hastalıktan korunmasını en iyi bilen, onu başkalarına aşılamayı da herkesten iyi bilmez mi? Bilir sanırım. Peki, bir orduyu korumasını en iyi kim bilir? Düşmanın niyetlerini gizlice öğrenmesini, sırlarını çalmasını bilen değil mi? Elbette. Demek, bir şeyin en iyi koruyucusu, en iyi bekçisi, o şeyin en usta hırsızıdır da. Evet. Öyleyse doğru adam, paraya bekçilik etmesini bildi mi, çalmasını da bilir. Ne diyeyim, söylediklerimizden bu çıkıyor. Yani doğru adamın bir hırsız olduğu sonucuna varıyoruz. Bunu Homeros'tan çıkarttın galiba. Çünkü o da Odysseus'un ana tarafından dedesi, Autolkos'u överken hırsızlıkta yalan yere yemin etmekte herkesten üstün olduğunu söyler. Anlaşılıyor ki sana Homeros'a, Simonides'e göre doğruluk bir çeşit hırsızlık sanatıdır. Tabii dosta faydalı, düşmana zararlı olmak şartıyla. Bu mu senin söylemek istediğin? Hiç olur mu? Zeus korusun. Ama ne dediğimi bilmiyorum artık. Bir bildiğim varsa o da doğruluğun dosta yararlı, düşmana zararlı olduğudur. Peki sen kime dost dersin? Sana iyi adam görünenlere mi, yoksa görünmeseler de gerçekten iyi olanlara mı? Gene bunun gibi kime düşman dersin? İnsan iyi tanıdığı adamları sever, kötü sandıklarını sevmez. Ama birçoklarını iyi olmadıkları halde iyi sanmakla ya da tersine iyi oldukları halde kötü bilmekle yanılmış olmuyor muyuz? Oluyoruz. Böylece iyi düşman, kötüyü de dost sanıyoruz. Evet, iş tersine döndü. Demek şimdi doğruluk kötüye iyilik, iyiye kötülük demek oluyor. Öyle anlaşılıyor. Ama iyiler doğru adamlardır. Haksızlık edecek yaratılışta değillerdir. Evet, ya demek doğruluk hiç haksızlık etmeyene kötülük etmektir. Hiç dediği Sokrates, dedi. Kötü bir düşünce oluyor bu. Öyleyse dedim, haksıza kötülük, haklıya iyilik etmektir sence doğru olan. ''Tabii bu düşünce çok daha güzel. Şu var ki polemarkos insan sık sık aldanır. Doğruluğu kötü sandığı dostlarına zarar vermekte, iyi sandığı düşmanlarına da iyilik etmekte görür. Böyle olunca da Simonides'in deminki sözünün tam tersini söylemiş oluyoruz. Evet öyle oluyor. O halde başka türlü söyleyelim. Belki de dostu, düşmanı iyi anlatamadık. Nasıl anlatmıştık? İyi bildiğimiz adam dosttur demiştik. Şimdi nasıl anlatalım polemarkos? Dost, hem iyi görünen, hem iyi olan insandır. İyi görünen ama iyi olmayan insansa, dost görünür, dost değildir diyelim. Düşmanı da yine böyle anlatalım. Bu sözümüzden iyi adamın dost, kötü adamın düşman olduğu çıkıyor. Evet, demek doğruluk üzerine, demin dediğimize yeni bir şey katmamızı istiyorsun. Demin, doğruluk dosta iyilik, düşmana kötülük etmektir demiştik. Şimdi şunu katacağız, dosta iyi ise iyilik etmek, Düşmana kötü ise kötülük etmek doğrudur diyeceğiz. Tamam, bence doğruluğun en güzel tarifi bu. Bu tarife göre doğru insan, başka insanlara kötülük edebilecek demek. Evet, hem kötü hem de düşman olana edecek. Peki, atlara kötülük edersek daha mı iyi olurlar, daha mı kötü? Daha kötü. At oldukları için mi kötü olurlar yoksa köpek de olsalar fark etmez mi? At oldukları için. Köpekler edeceğimiz kötülük de onları köpek olarak daha kötü eder. At olarak değil. Öyle ya. İnsanlara gelince dostum, onlara da kötülük edilince insanlık değerleri bakımından daha kötü olurlar diyebilir miyiz? Şüphesiz. Peki, doğruluk insana özgü bir değer değil midir? Öyledir. Öyleyse dostum, insanlara yapılan kötülük onları doğruluktan uzaklaştırır. Herhalde. Peki, bir çalgıcıyı müzik yoluyla çalgıdan anlamaz bir hale getirebilir miyiz? Hayır. Binicilik yoluyla da bir bineciyi ata binemez hale getiremeyiz. Getiremeyiz. Peki doğrulukla da doğru bir adamı doğruluktan ayıramayız değil mi? Kötülükleri de kötülük yoluyla iyi edebilir miyiz? Yoo, edemeyiz. Öyle ya, soğutmak sıcaklığın değil, soğukluğun işidir, değil mi? Evet, Islatmak da kurunun değil, yaşın işidir. Şüphesiz, kötülük etmek de iyinin değil, kötünün işi olabilir. Öyle, ama doğru adam iyidir, değil mi? İyidir. Demek ki Polemarchos, ne dostuna ne de bir başkasına kötülük etmek doğru adamın işi değildir, kötü adamın işidir. Sözlerin her bakımdan doğru görünüyor bana Sokrates. Öyleyse şu sonuca varıyoruz. Biri çıkar da doğruluk herkese borçlu olduğumuzu vermektir derse, bundan da doğru adamın borcu, düşmana kötülük, dosta iyilik olduğunu anlarsa, bu sözü söyleyen akla uygun söz söylemiş olmaz. Söylediği gerçeğe aykırıdır. Çünkü bir kimseye kötülük etmenin hiçbir durumda doğru olmadığını gördük. Kabul. Şimdi biri Simonides'in, Bias'ın, Pittakos'un ya da onlar gibi aklı başında birinin böyle bir şey söylediğini ileri sürerse seninle ben yan yana ona karşı savaşırız değil mi? Ben kendi hesabıma seninle yan yana savaşmaya hazırım. Ama doğruluk, dostlara iyilik, düşmanlara kötülük etmektir diyen kim olabilir dersin? Kim? Bence ya Peri Andros'tur, ya Perdikas'tır, ya Keyüsrev'dir, ya Tebali İsmenas'tır, ya da kendini çok güçlü sanan zengin adamlardan biri. Çok doğru. Peki dedim, madem ki doğruluğun da, doğrunun da bu son dediğimiz olmadığı anlaşıldı, o halde ne olabilir? Biz böyle konuşurken, Trasmakos birkaç kere söze karışacak olmuştu. Yanındakiler konuşmamızı sonuna kadar dinlemek istediklerinden bırakmamışlardı onu. Ben konuşmaya ara verince tutamadı kendini, bir vahşi hayvan sinsiliyle toparlanıp, Parçalayacakmış gibi saldırdı üzerimize. Polemarkosla ben korkudan irkildik. O herkese dönerek, Ey Sokrates, dedi. Nedir bu sizin deminden beri ettiğiniz boş sözler? Karşı karşıya geçmiş, budalaca sorular. Cevaplarla birbirinizin önünde yerlere yatıyorsunuz. Doğruluğun ne olduğunu gerçekten öğrenmek istiyorsan, yalnız sormakla kalma. Başkasının verdiği cevabı da, alkış toplamak için çürütmeye kalkma. Sormak, Cevap vermekten kolaydır, bilirsin. Sen de cevap ver bakalım. Söylesene, neymiş sence doğruluk? Ama öyle tutup bana doğruluk borçmuş, yok faydaymış, yok insanın işine gelenmiş, falanmış, filanmış demek yok. Bir söyleyeceğin varsa, açıkça dobra dobra söyle. Böyle ıvır zıvır laflar kabul etmem. Bunları duyunca şaşakaldım. Korka korka baktım yüzüne. O bana daha önce baksaydı, Kurt bakmış gibi dilimi yutacaktım. İyi ki sözlerimiz onu çileden çıkarmaya başlayınca, ilkin ben ona bakıp cevap verebildim. Hafiften titreyerek, Trasmakos dedim. Kızma bize. Bu işi kurcalarken ikimiz de yanılıyorsak, Bil ki istemeyerek oluyor bu iş. Aradığımız altın olsaydı, Böyle birbirimizin önünde eğilip, Altını gözden kaçırmaya razı olur muyduk? Ama aradığımız doğruluk, Som altından çok daha değerli olan doğruluk olunca, Ezile büzüle birbirimize böyle aptalca yol vermemizi hoş gör. Doğruluğu bulmak için var gücümüzde uğraşmıyoruz sanma. İnan dostum uğraşıyoruz. Uğraşıyoruz ama anlaşılan gücümüz yetmiyor bu işe. Onun için sizin gibi yaman adamların bize darılması değil, acıması gerek. Bu sözlerim üzerine alaylı bir kahkaha attı. Dedi ki, bak bak Sokrates her zamanki gibi yan çiziyor gene. Ben biliyordum böyle olacağını, önceden de söyledim cevap vermek istemeyeceksin. İşi bilmezliğe dökeceksin. Sorulana cevap vermemek için elinden her geleni yapacaksın. Ben de çok Kurnaz'sın Trasmacos dedim. Birine 12 nedir diye soruyorsun. Sonra da ama bak arkadaş diyorsun. 12 iki kere 6'dır. Yok 3 kere 4'tür. Yok 6 kere 2'dir. Yok 4 kere üçtür demeyeceksin. Böyle boş sözler istemem diye keseri patıyorsun. Böyle olunca soruya kimsenin cevap veremeyeceği belli bir şey ya biri çıkardı sana. Eyitrasmacos, ne demek istersin? Senin yasak ettiğin cevaplardan hiçbirini vermeyeyim mi ha? Ya doğru cevap onlardan biri ise ne yapayım be adam? Doğruyu değil de başka bir şey mi söyleyeyim? Nedir bu buyruğun?" dese ne yapardın? "Bırak bırak." dedi. "Bunların benim dediklerimle bir benzerliği yok. Niçin olmasın?" dedim. "Ama benzerliği olmasa da bilen adam yasak etsen de etmesen de bildiğini söylemekten çekinecek mi sanırsın?" Demek sen de böyle yapacaksın dedi. Sana yasak ettiğim cevaplardan birini vereceksin. Olur ya dedim. Düşünür taşınır doğru olduğunu görürsem. Peki ya ben doğruluk için bütün bunlardan başka bunlardan üstün bir cevap verirsem kendine ne ceza verirsin? Bilmeyene yarışan ceza neyse onu. Bilmediğimi bilenden öğrenmek cezası. Öyle yağma yok. Para cezası da vermelisin. Olsa da versem dedim. Glakon para var para var dedi. ''Hadi Trasmakos, iş paraya kaldıysa konuş. Hepimiz payımıza düşeni Sokrates'e veririz.'' ''Tabii, tabii. Sizin istediğiniz Sokrates'in hep aynı şeyi yapması. O cevap vermeyecek, başkası cevap verince de söylenen sözü eline alıp çörütecek.'' ''Aa dostum.'' dedim. ''İnsan sana nasıl cevap versin? Bir bildiği yoksa, olmadığını da söylüyorsa cevap veremez. Yok bir bildiği varsa, değer verdiği bir adam da ona düşündüklerini söylemeyi yasak ediyorsa gene cevap vermez.'' ''Söz sana düşüyor yine. Çünkü sen bir şey bildiğini söyleyecek sözün olduğunu ileri sürüyorsun. Hadi buyur, hatırım için söyle. Glakon da ötekiler de öğrensin. Esirgeme bildiğini onlardan.'' Bu sözün üzerine Glakon'la ötekiler onu kandırmaya çalıştılar. Zaten Trasmakos'ta alkış toplamak için konuşmaya dünden razıydı. Çok güzel bir cevap bulduğundan emindi. Ama ille de bana cevap verdirtmek ister gibi davranıyordu. Sonunda razı oldu. İşte Sokrates'in hüneri dedi. Kendisi öğretmek istemez. Ona buna gider, öğrenir, kimseye de minnet duymaz. Başkalarından öğrendiğimi söylüyorsun Trakmakos. Haklısın dedim ama minnet duymadığıma gelince bunda aldanıyorsun. Ben elimden geldiği kadar minnet borcumu öderim. Param yok ki vereyim, elimden bir övmek gelir. Bunu da ne kadar candan yaptığımı hele bir konuş, göreceksin. Biliyorum ki iyi konuşacaksın. Dinle öyleyse dedi. Doğruluk... Güçlünün işine gelendir. İşte benim düşüncem. Hadi övsene. Övemezsin tabii. Ne demek istediğini bir anlayayım da öyle. Daha kavrayamadım. Doğruluk güçlünün işine gelendir diyorsun. Peki bununla ne demek istiyorsun acaba? Örneğin Pehlivan Puldamaz bizden güçlüdür. Güçlü olduğu için de öküz eti yemek onun işine gelir. Öyleyse bizim için de en doğrusu öküz eti yemektir. Bunu mu demek istiyorsun? ''İğrendirme insanı Sokrates. Seninki benim sözümü anlamak değil, kepaze etmek.'' ''Hiç de öyle değil dostum. Ne demek istediğini daha açık söyle. İstediğim bu.'' ''Sokrates'' dedi. ''Sen her yerde zorbalık, demokratlık, aristokratlık gibi değişik yönetim düzenleri olduğunu bilmez değilsin herhalde. Bilmez olur muyum?'' ''Her toplumda yönetim kimde ise güçlü odur, değil mi?'' ''Şüphesiz. Her yönetim kanunlarını işine geldiği gibi koyar.'' Demokratlık demokratlığa uygun kanunlar, zorbalık zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle. Bu kanunları koyarken kendi iş yerine gelen şeylerin yönetilenler içinde doğru olduğunu söylerler. Kendi işlerine gelenden ayrılanları da kanuna doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar. İşte dostum, benim dediğim bu. Doğruluk her yerde birdir. Yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre düşünmesini bilen bir adam bundan şu sonuca varır. Doğruluk, güçlünün işine gelendir. Ne demek istediğini şimdi anladım ama bu doğru mu değil mi şimdi onu araştıralım. Bak sen de doğruluk işe gelen şeydir dedin. Oysa bana böyle bir cevap vermeyi yasak etmiştin. Sözüne bir güçlü kelimesini kattın o kadar. Desene, pek önemsiz bir kelime katmışım. Önemli mi, önemsiz mi o daha belli değil. Ama doğruya uygun mu, değil mi önce bunu araştırmak gerek. Madem ki sen doğrunun işe yarar bir şey olduğunu söylüyorsun... Ben de o fikirdeyim. Ama sen bir şey katıyor, güçlünün işine yarayan şeydir diyorsun. Bense bunu bilmiyorum, bunun için araştıracağım. Araştır. Başlıyoruz. Sen yalnız şuna cevap ver. Sence yönetenleri dinlemek doğrudur değil mi? Evet. Peki baştakiler hiç yanılmazlar mı? Yoksa onların da yanıldıkları olur mu? Elbette, onlar da yanılır bazen. Öyleyse koydukları kanunların bazıları doğru, bazıları yanlış olur. Öyle sanırım. Tabii, doğru kanunlar kendi iş yerine gelen, yanlış kanunlarsa iş gelmeyenlerdir, öyle mi? Öyle. Ama ne kanun koyarlarsa koysunlar, yönetilenlere düşen bu kanunlara uymaktır. Doğru yol budur, değil mi? Şüphesiz. Bununla şunu kabul etmiş oluyorsun. Doğru olan, yalnız güçlünün işine geleni yapmak değil, tersini de işine gelmeyeni de yapmaktır. Ne dedin ne dedin? Senin söylediğini söylüyorum ama bunu daha açık konuşalım. Yönetenler yönetilenlere şunu bunu yapmayı buyururken, arada kendi gerçek çıkarlarının ne olduğunda yanıldıkları, fakat yönetilenlerin gene de baştakilerin buyruğunu yerine getirmelerinin doğru olduğu üzerinde anlaşmamış mıydık? Anlaşmıştık. Öyleyse dedim, yönetenler kendileri için zararlı şeyler buyururlarsa, sen de bu buyrukların yerine getirilmesini doğru bulursan, yönetenlerin güçlülerin işine gelmeyeni de yapmasının doğru olduğunu kabul etmiş oluyorsun. O zaman bundan şöyle bir sonuç çıkmaz mı ister istemez? Doğruluk, senin söylediğinin tam tersini yapmaktır. Çünkü güçlünün işine yaramayanı, güçsüzlerin yapması gerekiyor. Polemarchos, Doğru söylüyor Sokrates, diyecek yok. Kletopon, Tabii, hakemsen olduktan sonra. Polemarchos, Hakemi ne yapacak? Trasmakos demedi mi ki yönetenler arada kendilerine zararlı şeyler buyurabilir, yönetilenlerin de bu buyrukları yerine getirmeleri doğrudur. Kletopon, Evet Polemarchos doğrudur. Ama Trasmakos yalnız yönetenlerin buyruklarının yerine getirilmesi doğrudur demişti. Polemarchos, iyi ama Kletopon, o güçlünün işine gelenin de doğru olduğunu söylemişti. Güçlülerin arada kendileri için zararlı olan şeyleri yönetilen güçsüzlere buyurduklarını da kabul etmişti. Buna göre güçlünün işine gelmeyen de işine gelen kadar doğru oluyor. Kletopon, ama Trasmakos, güçlünün işine gelen şey demekle, Güçlünün işine gelir sandığı şey demek istiyordu. Güçsüzler de bunu yapmalıdır. Doğruluk budur demişti. Polemarchos, bu türlü bir söz edilmedi. Zararı yok Polemarchos dedim. Trasmakos bunu böyle söylüyorsa böyle kabul edelim. Söyle bakalım Trasmakos, senin doğruluktan anladığın bu mudur? Doğruluk, güçlünün işine gelsin gelmesin, işine geldiğini sandığı şey midir? Yok, olur mu öyle şey? Ben bir adam yanıldığı zaman ona güçlüdür der miyim? Doğrusu baştakilerin yanılmaz kimseler olmadıklarını, arada bir yanıldıklarını söylediğin zaman, ben bunu demek istediğini sanmıştım. Sokrates, sen insana yemediği haltı yedirirsin. Söylesene, sen hastaları üstüne yanılan bir hekime yanıldığı için mi hekim dersin? Bir adama hesapta yanıldığı için mi hesapçı dersin? Hekim yanıldı, hesapçı yanıldı, kaba birer sözdür. Bence bunlar verdiğimiz sıfatlara layıklarsa yanılmazlar. Düşüncemi daha tam söylemek gerekirse, Sanat adamlarının hiçbiri yanılmaz. Yanılan bilgisi yetmeyince yanılır. Yanıldığı anda da artık sanat adamı değildir. Hiçbir sanat adamı, hiçbir bilgin, hiçbir yönetmen, yönetmen oldukça yanılmaz. Ama herkes, hekim yanıldı, yönetmen yanıldı diyebilir. İşte benim verdiğim cevabı böyle anlamalısın. Daha açıkçası şudur düşüneceğim: Yönetmen, yönetmen oldukça yanılmaz. Yanılmadığı için de kendine en faydalı olanı buyurur. Yönetilene de bunu yapmak düşer. Görüyorsun ya, daha baştan söylediğim gibi doğruluk, güçlünün işine geleni yapmaktır. Öyle mi Trasmakos? Sözlerini ben çevirdim demek. Elbette. Demek ki sen benim sorduklarımı sana oyun oynamak için kötü niyetle soruyorum sanıyorsun, öyle mi? Sanmak değil, biliyorum bunu. Ama bir şey elde edemeyeceksin. Çünkü ne oyununu benden gizleyebilirsin, ne de gizleyemediğin için beni söz gücüyle yenebilirsin. Ey mutlu Trasmakos! Ben bunlara düşmem. Ama bir daha bunun başımıza gelmemesi için sen şunu söyle. Yönetmeni, güçlü insanı nasıl anlıyorsun? Herkesin anladığı gibi mi yoksa öz anlamıyla mı? Öz anlamıyla anlıyorsan o demin dediğim gibi öyle bir adamdır ki güçlü olduğu için onun işine geleni güçsüzün yapması doğrudur. Öz anlamıyla öz anlamda yönetmen olan demek istiyorum. Oyna bunun üzerine. Çevir sözlerimi çevirebildiğin kadar. Hiç sakınma. Ama ne yapsan nafile. Ben deli miyim? tırasmak olsa oyun oynamaya kalkar mıyım hiç? Aslandan kıl koparmak olur bu. Demin kalkmıştın ya, kıvıramadın ama. Yeter bırakalım bu sözleri. Sen şimdi bana şunu söyle. Öz anlamıyla hekim nedir? Hekimlikle para kazanan mı yoksa hastaları iyileden mi? Anlat bize gerçek hekimi. Hastaları iyileden tabii. Ya kaptan nedir? Bir gemici midir sade yoksa gemicilerin başı mı? Gemicilerin başı. Demek gemide gezmesinin, gemici olmasının önemi yok. Gemicilerin başı olmasından ötürü kaptan diyoruz ona. Doğru. Peki bu adamların işine gelen bir şey yok mudur dersin? Var tabii. Hem sanat dediğin herkesin işine geleni arayıp bulması için icat edilmiştir değil mi? Evet öyledir. Peki sanatın kusursuz olmaktan başka işine gelen bir şey var mıdır? Ne demek istiyorsun? Anlamadım. Şunu demek istiyorum. Biri bana bedene beden olmak yeter mi? Başka hiçbir şey gerekmez mi diye sorsa ben şöyle karşılık verirdim. Bedenin gereksediği başka şey vardır. Hekimlik sanatı onun bu gereksediği şeyi karşılar. Bunun için icat edilmiştir. Beden tek başına yetersizdir. Bu sanat bedenin işine geleni, ona yarayan neyse onu sağlar. Böyle demekle doğru mu söylemiş olurum sence? Doğru söylemiş olursun. Peki, hekimlik de tek başına yetersiz midir? Herhangi bir sanat başka yardımcı bir değeri gereksemez mi? Örneğin göz için görme, kulak için işitme gerek. Bundan ötürü de göz, kulak, kendi işlerine geleni araştırıp bulacak bir sanatı gerekserler. Her sanat, kendi işine geleni araştıracak başka bir sanatı. Bu sanatta bir ötekini gereksemez mi? Yoksa şöyle mi diyelim, her sanat işine geleni kendi bulur. Sanat yetersizliğini gidermek için bir başka sanatı gereksemez. Çünkü sanatta hiçbir yetersizlik, hiçbir kusur olamaz. Sanatın kendi alanındaki şeyden başka bir şeyin işine geleni araştırması gerekmez. Bir sanat sağlam oldukça, yani kendi bütünlüğü içinde kaldıkça hiçbir kusura, hiçbir bozukluğa yer vermez. Şimdi sen işi demin dediğimiz öz anlama göre araştır da söyle. Böyle midir, değil midir? Böyledir sanırım. O halde hekimlik, hekimliğin işine geleni değil, bedenin işine geleni gözetir. Evet, binicilik, biniciliğin işine geleni değil, atların işine geleni gözetir. Bir sanatta hiçbir eksiği olmadığından, kendinin değil, sanatı olduğu şeyin işine geleni gözetir. Öyle olacak. Peki Trasmakos, sanatlar neyin sanatıysalar onun üstündedirler, değil mi? Trasmakos, istemeye istemeye, evet, dedi. O halde her bilgi, kendinden üstün olanın işine geleni değil, kendi yönetimi altında olanın, yani güçsüzün işine geleni gözetir ve buyurur. Bir hayli direndikten sonra bunu da kabul etti Trasmakos. Demek ki her hekim, hekim oldukça kendi işine geleni gözetmez. Hastanın işine geleni gözetir, buyurur. Öyle ya, öz anlamıyla hekim dediğimiz bir adam tüccar değil, beden bakıcısıdır. Bunda anlaştık. Anlaştık. Öz anlamıyla kaptan gemici değil, gemicilerin başıdır demiştik. Evet. O halde böyle bir kaptan, yani yöneten bir kimse, kaptanın işine geleni değil, gemicinin, yani yönetilenin işine geleni gözetecek ve buyuracak. Trasmakos buna da güç bela yanaştı. Anlaşılıyor ki Trasmakos, kimse hiçbir yöntemde yönetmen oldukça kendi işine geleni gözetmez. Yönettiği, uğrunda çalıştığı kimsenin işine geleni gözetir ve buyurur. Bu adam her söylediğini, her yaptığını bu amaçla, yani yönetilenin işine geleni gözeterek söyler ve yapar. Tartışmanın burasında herkes, Trasmakos'un doğruluk tarifinin tam tersine varıldığını gördü. Bunun üzerine Trasmakos cevap verecek yerde, ''Bana baksana Sokrates'' dedi. ''Senin bir süt var mı?'' ''Bu da nesi?'' ''Bunu soracağına cevap versene bana.'' ''Vermem.'' Çünkü süt varsa nezeli olduğunu görmüyor. Sümüğün akıyor da bunu silmiyor, sen de koyunu çobandan ayırt edemiyorsun. Ne demek istiyorsun dedim. Şunu demek istiyorum. Sana kalırsa çobanlar, sığırtmaçlar, koyunları, öküzleri, efendilerinin ve kendilerinin yararına değil, koyunlarla öküzlerin yararına besler. Onları bu amaçla güderler. Sence şehirlerin başındaki yönetmenlerin de sürünün başındakiler gibi gece gündüz düşündükleri kendi işlerine gelen değildir. Sen doğruyla doğruluğu, eğriyle eğriliği anlamaktan çok uzaksın. Şunu bilmiyorsun. Doğrulukta doğru, aslında bir başkası için yararlı olan, yani güçlünün, yönetenin işine yarayan şeydir. Güçsüzün, yönetilenin de zararınadır. Eğrilikse tam tersine. Güçlü, üstün olduğu için yönetilenler, güçlünün işine geleni yaparlar. Kendi mutluluklarını değil, onun mutluluğunu sağlarlar. Koca Sokrates, sen saf bir adamsın. Şunu anlamalısın ki doğru adam her işte, doğru olmayanın karşısında zararlı çıkar. İnsanlar arasındaki anlaşmaları ele alalım. Bir doğru ile bir eğri ortak olsa bu ortaklığın sonunda doğru hep zararlı çıkar. Devlete vergi vermek gerekince ikisinin de malı eşit olduğu halde doğru adam çok, eğri adam az verir. Ama almaya gelince iş tersi nedir? Bu ikisi yönetimin başına geldiler mi, doğru zarar görmese bile kendini işe vereceğinden evine bakmaz olur. Doğruluğu onun devlet malından faydalanmasına engeldir. Üstelik de hep doğru kalmak yüzünden hısım akrabasının nefretini kazanır. Eğri insan içinse durum tam tersinedir. Çünkü demin de söylediğim gibi eğri bence büyük kazançlar sağlayan adamdır. Sen böyle bir adamı göz önünde tut ki doğru olmamanın insana neler kazandıracağını anlayasın. Bunun da en kısa yolu eğriliği sonuna kadar götürmektir. Öyle bir eğrilik düşün ki onu yapanı mutluluklara ulaştırıyor. Gördüğü haksızlığa rağmen onu yapmayanı sefil, perişan ediyor. İşte böylece sonuna varan bir eğrilik, zorbalık dediğimiz düzenin ta kendisi olur. Zorba başkalarının mallarını azar azar değil, zorla toptan alır. Bu mallar ister tanrıların olsun, ister devletin. Oysaki herhangi bir adam onun yaptığı eğriliklerin birini yapacak olsa cezasını görür. Rezil, kepaze olur. Ona eğriliğin cinsine göre mabes soyguncusu, insan bezirganı, duvar delen, yağmacı, hırsız derler. Ama yurttaşların mallarına el sürmekle kalmayıp, onları köleliğe de sürükleyen kimseye bu çirkinatlar verilmez. Yalnız kendi yurttaşları değil, eğriliği sonuna vardıran bu adamı bilen herkes, ona muradına ermiş mutlu adam der. İnsanlar eğriliği eğrilik yapmak korkusundan değil, eğriliğe uğramak korkusundan ayıplarlar. Görüyorsun ya Sokrates, sonuna varan bir eğrilik böylece hür adama doğruluktan daha çok yaraşır. Bu yüzden daha güçlü, daha efendi olur. Başta da söylediğim gibi, doğruluk, güçlünün işine gelendir. Eğrilikse kendimize yararlı olan, kendi işimize gelendir. Trasmakos bu sözleri bir kova su gibi başımıza boca ettikten sonra çekilip gitmek istedi. Bırakmadılar ama. Söylediklerin, söylediklerinin üstünde durulması için kalmaya zorladılar. Ben de katıldım onlara. Yüce Trasmakos dedim. Ortaya böyle bir mesele attıktan sonra dediklerin doğru mu değil mi anlamadan nasıl bırakıp gidersin? Yaşadıkça tutacağımız bizi daha iyi bir hayata ulaştıracak yol buna bağlı. Küçük bir mesele mi sanıyorsun sen bunu? Ben küçük mü diyorum? Öyle dermiş gibi görünüyorsun ya da aldırmıyorsun bize. O senin bilirim dediğin şeyleri biz bilmediğimiz için iyi mi yaşayacağız kötü mü bu ilgilendirmiyor seni. Hadi dostum gel aydınlat bizi de. Bize edeceğin iyilik hiç de kazançsız olmayacak senin için. O kadar çokluğuz ki. Bak, şimdi ben sana düşündüklerimi söyleyeyim. Eğriliğe karşı koymasak bile her istediğini yapmasına göz yumsak, eğriliğin doğruluktan daha kazançlı olduğuna akıl erdiremem ben. İnanamam buna. Bir adam haksızlık etse, yani gizli ya da açıkça zorla eğrilik yoluna sapsa, bundan da zarar görmese, gene de beni eğriliğin doğruluktan daha kazançlı olduğuna inandıramaz. Böyle düşünen yalnız ben değilim. Başkaları da var. Onun için doğruluğu eğrilikten üstün tutmakla yanlış düşündüğümüzü yetesiye savun da inandır bizi. Peki nasıl inandırayım seni? Deminden beri söylediklerimi inanmıyorsan ne yapabilirim? Zorla kafana sokamam ya sözlerimi. Zeus aşkına yapma bunu. Bütün istediğimiz şu. Sözlerini değiştirme. Değiştireceksen açıkça değiştir. Aldatma bizi. Şimdi ilk söylediğin sözler üzerinde duralım. Hekimi bize öz anlamıyla anlattın. Oysaki çobanı öz anlamıyla anlatmaktan kaçındın. Çobanı, koyunlarının iyiliğini düşünen bir kimse gibi değil, yemek için onları besleyen boğazına düşkün biri ya da onları satabilmek için gözeten bir tüccar gibi gösteriyorsun. Oysaki çobanlık sanatı güttüğü koyunlara en büyük iyiliği nasıl sağlayacağını düşünür. Başka tasası da yoktur. Çünkü çobanlık, özünden bir şey kaybetmedikçe sanatının gereklerini kusursuz ve yetesiye sağlamaktır. Bunun için şunda da anlaşmamız gerekir. Her yönetim bir yönetim olarak ister devlet hayatında ister tek insanın hayatında bir başkasının iyiliğini değil yönettiği, bakımını üzerine aldığı şeyin iyiliğini gözetir. Sen devletleri yönetenlerin, gerçek yönetmenlerin bu işi seve seve yaptıklarını mı sanıyorsun? Sanmakla kalmıyorum, eminim bundan. Ne söylüyorsun Trasmakos? Zorbalıktan başka devlet düzenlerinde kimse isteyerek iş almaz üstüne. Onlar bu yönetim işlerini kendilerine değil, yönetilenlere yararlı olmak için ve bir ücret karşılığı yapmazlar mı? Ama sen şimdi şuna cevap ver. Sanatları birbirinden nasıl ayırırız? Her birinin kendi özelliğine bakarak değil mi? Düşündüğünün tersini söyleme de konuşmamız ilerlesin biraz. Evet, özelliklerine bakarak. Öyleyse sanatların bize sağladığı fayda bir değil, çeşitlidir. Örneğin hekimlik iyileşmemizi sağlar. Kaptanlık da bizi denizlerden korur. Kaptanlık da bizi denizlerde korur. Öteki sanatlar için de böyle değil midir? Evet, öyleyse para kazanmak sanatı da para sağlar değil mi? Çünkü onun başarısı budur. Yoksa sence hekimlikle kaptanlık bir midir? Bir kaptanın denizlerde dolaşmak sağlığına iyi gelirse, sen bunun için onun sanatını hekimlik der misin? Hayır, biri para kazanırken iyileşirse para kazanma sanatına hekimlik der misin? Tabii diyemem. Peki bir hastaya bakar da para kazanırsa hekimliğe para kazanma sanatı diyebilir misin? Hayır. Demek her sanat kendine göre ayrı bir fayda sağlar. Bunda anlaştık değil mi? Öyle olsun. Bütün sanatların ayrıca sağladıkları ortak bir fayda yok mu? Varsa bu fayda onların ortak olarak gördükleri bir iş olmasını gerektirmez mi? Öyle gibi. İşte biz diyoruz ki, sanat adamlarının para kazanarak sanatlarından faydalanmaları, kendilerinin ayrıca para kazanma sanatıyla uğraşmalarından ileri geliyor. Daha derine gidecek olursak, hekimlik sanatı bize sağlık, ev yapma sanatı ev, para kazanma sanatı da para getirir. Önceki sanatlar için de bu böyledir. Her biri kendi işinin işçisidir. Neyin hizmetindeyse onun işine yarar. Ama sanat sahibine ayrıca bir ücret verilmeyecek olursa o sanatından faydalanabilir mi? Sanmam. Ama parasız iş gördüğü zaman da gene faydalı olmaz mı? Olur tabii. Şimdi Trasmakos, anlaşılıyor ki hiçbir sanat, hiçbir yönetim kendisine yarayanı sağlamaz. Deminden beri söylediğimiz gibi, güçlü kendi yararını değil, güçsüzün yararını gözetir. Yönetilen işine geleni sağlar ve buyurur. İşte bunun içindir ki dostum, ben demin kimsenin yönetmeyi gönülden istemeyeceğini, başkalarının kötü durumlarını düzeltmeye yanaşmayacağını, bunun için ücret isteyeceğini söylemiştim. Çünkü sanatıyla başarılar elde etmek isteyen kimse, sanatına uygun bir şekilde iş görmek isterse, kendine en iyi olana değil, yönetilene en iyi olanı yapar ve buyurur. İşte bundan ötürü de yönetmeyi göze alacak olanlara bir ücret verilmelidir. Bu ücret ya para ya şereftir. Yönetmeden kaçanlara ise verilecek ücret cezadır. Glakon, ''Sokrates ne demek istiyorsun?'' dedi. ''Saydığın ücretlerin ikisini anladık.'' Ama bu ceza nedir? Onu nasıl ücretten sayıyorsun anlayamadım. Sen iyi insanların yönetmeyi üzerlerine alırken bunun karşılığı olarak ne türlü bir ücret beklediklerinin farkında değilsin. Şerefe, paraya düşkün olmak ayıptır. Bilmiyor musun bunu? Biliyorum tabii. İşte bu yüzden iyiler ne para için yönetmeyi üzerlerini alırlar ne de şeref için. Yönetmelerine karşılık ücret hisseseler kendilerine ücretli uşak... Yönetmenliklerinden faydalanarak gizlice para çekecek olsalar hırsız derler diye korkarlar. Şeref içinde razı olmazlar bu işe. Çünkü düşkün değildirler şerefe. Bu yüzden yönetme üzerlerini almak için karşılarında bir zor, bir ceza bulunması gerekir. Belki de bir kimsenin yönetme işine zorlanmadan kendiliğinden atılması bu yüzden ayıp sayılmıştır. Burada cezanın da en büyüğü kendimiz yönetime karışmayınca daha kötü birinin yönetimine girmiş olmaktır. Bence en değerli insanlar, bundan korktukları için yönetmeyi ele alırlar. Yoksa bir nimete konmak, rahatlarını sağlamak için değil, yönetimi verecek kendilerinden daha değerli, hiç değilse kendilerine eş değerde kimseyi bulamadıkları için ister istemez yönetimi alırlar üzerlerine. Ama bir toplum düşünelim ki orada herkes değerli olsun, o zaman şimdiki gibi iyi adam yönetimi ele almaya değil, almamaya çalışırdı. Böylece de asıl yönetmenin gerçekte kendi işine geleni değil, Yönetilenin işine geleni gözettiği belli olurdu. Çünkü başkasına yararlı olacağım diye uğraşmaktansa başkasından yardım görmek akıllı adamın daha çok işine gelirdi. Kısacası Trasmakos'un doğru güçlünün işine gelendir sözünü kabul etmem. Ama bunu sonra inceleriz. Trasmakos'un az önce söylediği söz bence daha önemli. Doğru olmayan doğru olandan daha iyi yaşarmış. Sen Glakon, buna ne diyorsun? Gerçekten doğru adam mı daha iyi yaşar, doğru olmayan mı? ''Ben hayatta doğru adamın daha karlı çıkacağına inanıyorum. Ama demin Trasmakos eğri adamın ne karlar sağladığını sayıp döktü. Dinlemedin mi? Dinledim ama inanmadım. Gel öyleyse bir yolunu bulalım da Trasmakos'u dediklerinin doğru olmadığına inandıralım. İster misin? İstemez olur muyum? Bak şimdi biz ona karşı tutup doğru adamın sağladığı karları sayıp dökmeyelim. O zaman o söyleyecek biz söyleyeceğiz. Onun saydıklarını bizim saydıklarımızı ölçüp biçeceğiz. Üstelik bir de hakeme başvuracağız.'' Onun için konuyu deminki gibi anlaşa anlaşa inceleyelim. Böylece hakemde avukatta biz oluruz. Doğru, doğruysa bu yoldan yürüyelim. Tamam. Hadi öyleyse tırasmakos dedim. Baştan başlayalım. Sence sonuna varan eğrilik, sonuna varan doğruluktan daha mı karlıdır? Evet, neden öyle olduğunu da söyledim. Peki doğruluk nedir? Eğrilik nedir? Bunların birine iyilik, ötekine kötülük diyebilir miyiz? Deriz. Doğruluğa iyilik, eğriliğe de kötülük. Ne münasebet. Öyle olsaydı, a mübarek adam. Eğrilik karlı, doğruluk zararlı der miydim? Peki öyleyse ne diyorsun? Tam tersini söylüyorum. Yani doğruluk kötülük müdür diyorsun? Hayır, doğru insan iyi yüreklidir ama istediğini bilmez diyorum. O halde eğri insana kötü yürekli mi dersin? Hayır, işine geleni bilen insan derim. Sence Trasmakos eğri adam en akıllı adam mıdır? Evet. Eğriliği sonuna kadar götürebilenler, şehirleri, milletleri ellerine alabilenler en akıllı adamlardır. Sen belki de yan kesicilerden söz ettiğimi sanıyorsun. Bırak ki yan kesicilik de gizli kaldıkça faydalıdır. Ama onlardan konuşmaya değmez. Evet evet anlıyorum ne demek istediğini. Ama beni şaşırtan şu, sence eğrilik, aklın ve üstün değerlerin yanında yer alıyor. Doğruluksa tersine. İster şaşır ister şaşırma. Bu böyledir bence. İş sarpa sarıyor dostum. Buna karşı insan ne diyeceğini bulamaz kolay kolay. Çünkü eğriliğin kârlı olduğunu ileri sürerken birçokları gibi sen de onu kötüleyip ayıplasaydın iş kolaydı. O zaman belli ölçülere başvururduk. Ama sen eğriliği açıkça aklın ve üstün değerlerin sırasına koyuyorsun. Anlaşılan onu güçlü olduğu kadar da güzel bir şey sayacaksın. Bizim doğrulukta gördüğümüz değerlerin topunu ona mal edeceksin. Nasıl da bildin. Ama tam düşüncen buysa meseleyi sonuna kadar götürmekten çekinme. ''Görüyorum ki şu anda artık şaka etmiyorsun. Gerçek düşünceni söylüyorsun. Gerçek düşüncem olsun olmasın. Sana ne? Sen sözümü çürütmeye bak.'' ''Evet, bana ne? Ama sen şimdi şuna cevap ver bakalım. Doğru adam herhangi bir işte doğru bir adamı aşmak ister mi sence? İstemez. Çünkü o zaman cömertliği iyiliği kalmaz. Peki doğru bir işte doğruluğu aşmak da istemez mi? Onu da istemez. Ya doğru olmayanı onu da aşmayı alt etmeyi istemez, doğru bulmaz mı? Bulur, ister ama.'' İşine gelmez. Ben elinden gelir mi gelmez mi diye sormuyorum. Doğru olmayanı aşmak, alt etmek ister mi, bunu doğru bulur mu diye soruyorum. Evet doğru bulur. Ya eğri adam doğruyu doğru işte doğruluğu aşmak ister mi? İstemez olur mu? O her işte herkesi aşmak ister. Demek ki eğri adam hem eğriyi hem de eğri işte eğriliği aşacak. Kendisi herkesten fazla şey elde etsin diye uğraşacak öyle mi? Öyle. Öyleyse şöyle diyelim. Doğru adam kendine benzeyeni değil, benzemeyeni aşmak ister. Eğri adamsa hem kendine benzeyeni hem de benzemeyeni. İyi söyledin. Akıllı, değerli olan eğri adamdır. Doğru adam değil. Bu da doğru. Demek eğriyle akıllı, değerli arasında bir benzerlik var. Doğruysa onlara benzemez öyle mi? Elbette. İnsan kendi nasılsa öyle olana benzer, olmayana benzemez. O halde her birinin benzediği neyse kendisi de odur. Ya ne olacaktı? Peki Trasmakos, sen kimi adam müzikten anlar, kimi anlamaz der misin? Derim. Hangisine usta, hangisine acemi dersin? Anlayanı usta, anlamayana acemi derim. Biri usta olduğu işlerde iyi, öteki acemi olduğu işlerde kötüdür, değil mi? Evet. Hekim için de böyle midir? Böyledir. Peki dostum, müzikten anlayan bir adam çalgısını düzenlerken, telleri germek ya da gevşetmekte usta olan bir başka adamı aşmaya, alt etmeye kalkar mı? Bunda onun karı var mıdır? Hayır, sanmam. Ama müzikte acemi olanı aşmak istemez mi? İster herhalde. Peki hekim asının yiyeceğini içeceğini seçerken, hekimliği aşmak alt etmek ister mi? İstemez. Ama hekim olmayanı, onu aşmak ister. Peki her işte bir bilgili yaptığında ya da söylediğinde başka bir bilgiliyi aşmak ister mi? Yoksa aynı işte benzerinin elde ettiğini elde etmekle yetinir mi? Yetinmesi gerekir. Ya bilgisiz adam? Bilgiliyi de, bilgisizi de aşmak istemez mi? Belki ister. Ama bilgili, akıllı değil midir? Akıllıdır. Akıllı olan da iyi değil midir? İyidir. O halde iyi ve akıllı olan, kendine benzeyeni değil, benzemeyeni, karşıt olanı aşmak isteyecektir. Öyle. Ama kötü ve bilgisiz olan, hem benzerini hem de karşıtını aşmak isteyecek. Herhalde. Eğri adam bizce kendine benzeyeni de, benzemeyeni de aşmak isteyen adamdır, değil mi Trasmakos? Yoksa öyle dememiş miydin? Öyle demiştim. Ama doğru adam kendine benzeyeni değil, benzemeyeni aşmak isteyendi. Evet, öyleyse doğru adam akıllıya, değerliye, eğri adam da bilgisize benziyor demektir. Olabilir. Peki ama her ikisinin de benzerleri neyse kendilerinin de o olduğunda anlaşmıştık. Evet, böylece doğrunun akıllı, değerli, eğrinin de bilgisiz ve kötü olduğu çıkıyor ortaya. Trasmakos bunları kabul etti ama bu iş kolay olmadı. Benim zorunla ister istemez pes dedi. ''Kanter içinde kalmıştı. Havada sıcaktı. O gün hiç görmediğim bir şeyi, Trasmakos'un kıpkırmızı kesildiğini gördüm. Doğruluğun iyilik ve akıllılık. Eğriliğin ise kötülük ve bilgisizlik olduğunda anlaştıktan sonra dedim ki, ''Böylece bu işi sağlama bağlamış olalım. Ama eğriliğin güçlü olduğunu söylemiştik. Hatırlıyorsun değil mi Trasmakos?'' ''Hatırlıyorum ama bu dediklerin hiç de hoşuna gitmiyor. Daha söylediklerim var. Konuşsan biliyorum nutuk çekiyor diyeceksin.'' Onun için ya bırak istediğim gibi konuşayım ya da sormak istiyorsan sor. Ben de sana masal anlatan ihtiyar kadınlara cevap verir gibi öyledir değildir diye başımı sallar dururum. Bari dikkat et de vereceğin cevap asıl düşüncene aykırı olmasın. Nasıl olsa konuşturmuyorsun beni. Bari vereceğim cevaplara karışma. Peki peki ne cevap verirsen ver soruyorum. Sor. Sırayla gitmek için demin sorduğumu tekrarlıyorum. Eğriliğin karşısında doğruluk nasıl bir şeydir? Gerçi bir aralık eğriliğin doğruluktan daha güçlü, daha becerikli olduğu söylenmişti. Ama şimdi doğruluğun akıllılık ve iyilik olduğunu kabul ettiğimize göre doğruluk, bilgisizlik dediğimiz eğrilikten daha güçlüdür. Bunu herkes de böyle bilir. Ama ben Trasmakos, bu işe bu kadar kestirmeden değil de şöyle gitmek istiyorum. Kendisi doğru olmayıp da başka devletleri haksızca köle etmeye kalkışan, köle eden ve kölelikte tutan bir devlet yok mudur? Vardır. Hem de bu eğriliği sonuna götürmüş olan devlettir. Anlıyorum, demin de söylediğim buydu. Ama şurası beni düşündürüyor. Başka bir devlete emrini alan devlet, bu gücü doğrulukla mı yoksa eğrilikle mi elinde tutabilir? Senin dediğin gibi doğruluk akıllılıksa, doğrulukla yok benim dediğim gibi ise eğrilikle. Başınla evet hayır demekle kalmayıp güzel güzel cevap vermene sevindim. Sana yaranmak istiyorum da... İyi ediyorsun ama hadi biraz daha yaran da söyle. Bir şehirde, bir orduda haydutlar, hırsızlar arasında eğriliği amaç edinen, her türlü topluluk içinde yaşayanlar birbirlerine eğrilik edecek olurlarsa iş görebilirler mi dersin? Göremezler. Birbirlerine haksızlık etmezlerse daha iyi çalışmazlar mı? Çalışırlar. Demek ki Trasmakos eğrilik aralarına geçimsizlik, kin kavga sokuyor. Doğruluksa iyi geçimi, dostluğu sağlıyor değil mi? Öyle olsun da aramız açılmasın. Pek de uysalsın dostum. Şimdi söyle bakalım. Eğrilik bulunduğu yerde hır çıkarıyorsa, hür insanları da, köleleri de birbirinden nefret ettirmez mi? Aralarına geçimsizlik sokmaz mı? Birlikte çalışamayacak hale getirmez mi onları? Getirir elbet. Ya eğrilik iki kişi arasına girerse onların da araları açılmaz mı? Birbirinden nefret etmezler mi? Doğrulara karşı olduğu kadar birbirlerine düşman olmazlar mı? Olurlar. Peki üstad, eğrilik bir tek adamda olunca etkisi değişir mi? Değişmez, olduğu gibi kalır derim. Demek eğriliğin öyle bir gücü var ki nerede olursa olsun bir şehirde, bir ailede, bir orduda ya da başka herhangi bir toplulukta kendini gösterir. İnsanları iş göremez hale sokar, kendine de karşıtına da yani doğru ya da düşman kesilir. Evet, tek kişide olunca da yapacağını yapar. Eğriliğin tabiatıdır bu. Onun etkisiyle insan kendi kendisiyle anlaşamaz, iş göremez duruma gelir. Sonra da hem kendine hem de doğrulara düşman olur, değil mi? Öyledir. Peki tanrılar doğru değil midir? Öyledirler diyelim. Demek eğri insan tanrıların da düşmanıdır Trasmakos. Oysaki doğru adam tanrıların dostudur, değil mi? Eh, bu sözün doya doya tadını çıkar. Çekim mafiyet olsun. Ağzının tadını bozup bu arkadaşları kendime düşman etmek istemem. Hadi öyleyse bana çektiğim bu ziyafeti tamamlamak için cevap ver. Doğru insanların daha akıllı, daha iyi, daha becerikli olduklarında anlaştık. Eğrilerse birlikte iş göremez dedik. Biri çıkar da eğrilerin bir araya gelip iş gördükleri de olur derse gene de tam doğru bir şey söylemiş olmaz. Çünkü onlar büsbütün eğri olsalardı birbirlerini gözetmezlerdi. Düşmanlarına kötülük ederken birbirlerine de kötülük ederlerdi. Bunu önleyen onları ortak amaçlarına ulaştıran bir şey var demek. İşte o doğruluktur. Eğri işlere girişenler kendilerini yarı kaptırmışlardır eğriliğe. Büsbütün kötü eğri olan insanlar iş görme gücünden yoksundurlar. Demek eğriler ancak doğrulukla iş görebiliyorlar. Bunu şimdi anlıyorum ama senin anladığın manada değil. Şimdi gelelim doğruların eğrilerden daha mutlu olup olmadıklarına, daha rahat yaşayıp yaşamadıklarına. Bunu sonradan araştırırız demiştik. Bence söylediklerimizden doğruların daha mutlu oldukları ortaya çıktı. Ama gene de bunu daha iyi araştıralım. Burada rastgele bir konudan değil, nasıl yaşamak gerektiğinden söz ediyoruz. Araştır bakalım. Araştırıyorum. Söyle şimdi, sence atın gördüğü bir iş var mıdır? Vardır. Peki bir atın ya da başka bir hayvanın gördüğü işi yalnız onunla görülebilir, daha doğrusu yalnız onunla en iyi görülebilir bir iş sayabilir miyiz? Anlamıyorum. Şöyle söyleyeyim. Gözlerinden başka bir yerinde görebilir misin? Göremem tabii. Ya kulaklarından başka bir yerinle işitebilir misin? Hayır. Bunlar göze kulağa özgü işlerdir demek doğru olmaz mı? Olur elbet. Peki üzüm kütüğünü kasap bıçağıyla, kunduracı bıçağıyla, daha başka bıçaklarla budayamaz mısın? Budarım. Ama herhalde üzüm kütüğü en iyi bu iş için yapılan bağ bıçağıyla budanır. Evet. O zaman bu bağ bıçağına özgü bir iştir diyemez miyiz? Diyebiliriz. Demin herhangi bir şeyin gördüğü iş, yalnız kendi görebileceği, daha doğrusu yalnız kendinin en iyi görebileceği iş değil midir diye sormuştum. Bu soruyu şimdi daha iyi anlamışsındır. Evet anladım. Bence de böyledir. Peki kendine özgü işi gören şeyin o işte bir üstünlüğü olduğuna inanıyor musun? Demin dediğimiz gibi gözlerin bir işi var mıdır? Vardır. Kulaklarında bir işi vardır. Vardır. Onların da gördüğü işte bir iyi işitme, kötü işitme yok mudur? Vardır. Şimdi bir düşünelim. Kendilerinde bir görme üstünlüğü yoksa, tersine gözlerde bir görme yetersizliği varsa, gördükleri işi en iyi bir şekilde başarabilirler mi? Başaramazlar elbette. Yoksa sen görmekten değil de, körlükten mi söz ediyorsun? Bunu bırak şimdi. Benim sorduğum o değil. Ben iş gören şeyde bir üstünlük varsa, gördüğü işi iyi mi görür, kötü mü görür diye soruyorum. Anladık. Kendilerine özgü iyilikten yoksun kulaklar, gördükleri işi kötü görürler, değil mi? Ona ne şüphe? Bunu her şey içinde söyleyebilir miyiz? Bence evet. Şimdi gel şunu inceleyelim Trasmakos. Kafanın başka hiçbir şeyin yapamayacağı, kendine özgü bir iş var mıdır? Araştırmak, karar vermek, yönetmek gibi işler onun işidir diyebilir miyiz? Diyebilirsek bu işi kafadan başka bir şeyin yapamayacağını da söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Peki yaşamak kafanın işidir diyemez miyiz? Elbette deriz. Kafanın da iyisi kötüsü vardır değil mi? Vardır. Peki Trasmakos, kafa kendine özgü değerden yoksun olunca işlerini iyi görebilir mi? Göremez. Bundan şu çıkar. Kötü bir kafanın yönetmesi de kötü olur, iyi kafanınki ise iyi. İster istemez. Biz doğruluğu iyilik, eğriliği de kötülük dememiş miydik? Demiştik. Öyleyse doğru kafa doğru insan iyi yaşar, kötü kafa eğri insan da kötü yaşar. İşi böyle alınca doğru. Doğruluysa iyi yaşayan en büyük mutluluğa erer. Yaşamayınca eremez. Eremez tabii. Doğru adam mutlu, eğri adam mutsuzdur. Öyle diyelim. Peki mutsuz olmak zararlı, mutlu olmak da yararlıdır. Diyebiliriz değil mi? Deriz. Öyleyse mutlu Trasmakos. Eğrilik hiçbir zaman doğruluktan daha karlı olamaz. Hadi bu zafer bendis bayramında benden sana bir ziyafet olsun Sokrates. Bu zaferi sana borçluyum Trasmakos. Öfken yatıştı, yumuşadın. Ama çektiğin ziyafet benim yüzümden pek de parlak olmadı. Ortaya konan yemekleri kapayım derken tatlarına varamayan oburlar gibi ben de asıl araştırdığımızı yani doğruluğun ne olduğunu öğrenemedim. İşi yarıda bıraktım. Doğruluğun kötülük mü, bilgisizlik mi ya da bilgi ve iyilik mi olduğunu araştırmaya kalktım. Sonra söz, doğruluğun eğrilikten daha karlı olduğu düşüncesine dönünce önceki düşünceyi bir yana bırakmaktan kendimi alamadım. O kadar ki konuşmamızın sonunda gene de hiçbir şey bilmediğimi gördüm. Doğrunun ne olduğunu bilmedikçe doğruluğun iyilik olup olmadığını nasıl kestirebiliriz? Birinci kitabın sonu İkinci kitap Sokrates anlatıyor Bu sözle mesele kapandı sanıyordum. Meğer bu bir ön sözmüş. Çünkü her şeye, her yerde kendini sakınmadan atılan Glakon bu sefer de Trasmakos'un peslemesine razı olmadı. Nedir senin istediğin Sokrates? Bizi söylediklerine inandırmış gibi görünmek mi yoksa nerede olursa olsun doğruluğun eğrilikten daha iyi olduğuna gerçekten inandırmak mı? dedi. Gerçekten inandırmayı isterdim elbette, elimden gelseydi. Ama bu yaptığın isteğine uymuyor. Sence kendiliğinden iyi olan hiçbir şey yok mudur? Öyle bir şey ki sonu neye varırsa varsın severiz onu, kendimizde olmasını isteriz. Sevinç gibi örneğin ya da zararsız bizi sevindirmekten başka faydası olmayan hazlar gibi. Evet, Öyle bir şey vardır derim. Hem kendi hem de verdiği sonuçlar iyi olan şeyler yok mu? Akıllı olmak, gözü görmek, sağlam olmak bunlar her iki bakımdan da hoşumuza gider sanırım. Evet. Peki üçüncü çeşit bir iyi şey daha yok mu? İdman, ilaç, hekimlik cinsinden bir şey ki getirdiği iyiliğe karşılık bizden bir hizmet ister. Öyle bir şey ki onu kendisi için değil bize sağlayacağı faydalar için severiz. Evet böyle bir üçüncü çeşitte vardır. Ama ne demek istiyorsun? Sence doğruluk bunlardan hangisine girer? Bana kalırsa doğruluk bunlardan en güzeline girer. Hem kendisi hem de verdiği sonuçlar iyi olan şey, mutlu olmak isteyenin aradığı şeydir doğruluk. Herkes böyle düşünmez. Çoğuna göre doğruluk, zahmet karşılığı elde edilen bir şeydir. Doğruluk, zor elde edilen bir şey olduğu için aslında ondan kaçınmak gerekir. Ama fayda sağladığı ve ün kazandırdığı için de ona heves edilir derler. Bilirim öyle düşündüklerini. Trasmakos da bu böyledir diye deminden beri doğruluğu kötüleyip eğriliği övdü. Anlaşılan kalın kafalının biriyim ben. Hadi canım sen de beni de bir dinle bakalım. Belki değiştirirsin düşünceni. Bence Trasmakos çabuk pesledi. Yılan gibi büyüledin onu. Doğruluk üstüne de eğrilik üstüne de söylenenler beni kandırmadı. Benim aradığım her ikisinin aslında ne olduğunu bilmektir. Bize sağladıkları kar, getirdikleri sonuçlar ne olursa olsun her ikisinin de bir insana verdiği özellik nedir? Ne dersin bilmem ama ben şu yoldan gideceğim. Trasmakos'un sözünü yeni baştan ele alacağım. İlk olarak da doğruluğun ne olduğunu, nereden geldiğini araştıracağım. Sonra doğru olmak isteyenlerin bu işi kendi istekleriyle ve iyi bir şey sandıkları için değil, kaçınılmaz bir şey olduğu için ister istemez yaptıklarını ileri süreceğim. Sonra da böyle yapmakta haklı olduklarını belirteceğim. Çünkü çokları için eğri adamın hayatı doğrununkinden çok daha iyidir. Ben bu düşüncede değilim Sokrates. Ama Trasmakos ve onun gibi binlerce kişinin sözlerini duya duya şaşkına döndüm. Buna karşılık kimse istediğim gibi doğruluktan söz etmedi. Doğruluk eğrilikten daha iyidir demedi. Benim isteğim doğruluğun kendi başına ve kendisi için övülmesidir. Bunu da senden beklerim. Eğri adamın hayatını var gücümle öveceğim ki sen benim istediğim yoldan doğruluğu savunmak, onun övgüsünü yapmak zorunda kalasın. Ne dersin buna? İşine gelir mi? Elbette gelir. Bundan iyisi can sağlığı. Düşünen bir insan için dinlemek ve söylemekten daha keyifli bir şey olabilir mi? Peki öyleyse, şimdi dediğim gibi doğrunun ne olduğunu, nereden geldiğini anlatayım. Derler ki, tabiatta haksızlık etmek iyi, haksızlığa uğramak kötü bir şeydir. Haksızlığa uğrayanlarsa, haksızlık edenlerden çok daha fazladır. İnsanlar birbirlerine haksızlık de haksızlığa uğraya uğraya birinin tadını, ötekinin acısını duymuşlar haksızlığa uğramaktan sakınamayacaklığını, haksızlık etmeyi de her zaman beceremeyeceklerini anlayınca bir anlaşmaya varmayı düşünmüşler. Kanun koymuşlar, kimse haksızlık etmeyecek, haksızlığa uğramayacak diye. Kanunun buyurduğuna, kanuna uygun olana da doğru demişler. İşte doğruluğun kaynağı özü budur. Doğruluk, en iyi şeyle en kötü şeyin arasında, yani haksızlık edip ceza görmemekle, haksızlığa uğrayıp öç alamamanın arasındadır. Bu iki şeyin arasında olan doğruluk iyi bir şeydir diye sevilmez. Ona değer verdiren insanın hep haksızlık etmeye gücünün yetmemesidir. Gücü yeseydi haksızlık etmeyi, haksızlığa uğramayı ortadan kaldırmak için kimseyle anlaşmaya kalkmazdı. Böyle yapması delilik olurdu. İşte Sokrates, herkesin dediğine bakacak olursak doğruluğun tabiatı ve doğuşu böyledir. Şimdi Sokrates, haksızlık edemedikleri için doğru olmaya çalışanların bu işi kendi istekleriyle yapmadıklarını şöyle bir düşünceyle anlatabiliriz. Bir doğru, bir de eğri adam alalım. İkisine de dilediklerini yapmak fırsatını verelim. Sonra da artlarına düşüp eğilimlerinin onları nereye götüreceğine bakalım. Göreceğiz ki doğrunun gittiği yer, eğrinin de gittiği yer olacak. Çünkü kendinde olandan fazlasını istemek, bunu bir şey sayıp ardına düşmek, insanın doğuşunda olan bir şeydir. İşte onu bundan alıkoyan, eşitlik saygısına götüren kanundur. Doğruya da eğriye de vereceğimiz serbestliği daha iyi anlatmak için her birinde, efsaneye göre, Lidyalı Gacis'in elindeki gücün bulunduğunu düşünelim. Gacis, Lidya kralının hizmetinde bir çobanmış. Günün birinde bir sağanak ve bir deprem yüzünden yer çatlamış. Hayvanların otladığı yerde derin bir yarık açılmış. Bunu görünce şaşakalan çoban yarığın içine inmiş ve orada görülmedik birçok güzel şeyler arasında içi oyuk, üstü delik deşik, tunçtan bir at görmüş. Eğilip içine bakmış atın. İnsan boyundan büyük bir ölü görmüş. Ölünün parmağındaki altın yüzükten başka bir şeyi yokmuş. Bu yüzüğü alıp yukarı çıkmış. Çobanlar her ay sonunda olduğu gibi krala hesap vermek için toplandıklarında, Gacis bu toplantıya parmağında yüzükle gelmiş. Otururlarken yüzüğün taşını farkına varmadan avucunun içine çevirmiş. Bunu yapar yapmaz da yanında oturanlar kendisini görmez olmuşlar. Nereye gitti diye soruşturmaya başlamışlar. Şaşa kalmış herkes. Yüzükle oynarken taşı çevirince gene göze görünür olmuş. Böylece işi çakan Gaciz yüzüğün tasımını denemiş. Bakmış ki yüzüğün taşını içeri çevirince görünmez oluyor. Düzeltince görünüyor. Bunun üzerine saraya girenlerin arasına katılmanın yolunu bulmuş. Sarayda kralın karısını baştan çıkarmış, onun yardımıyla kralı öldürüp yerine geçmiş. Şimdi böyle iki yüzük olsa, birini doğru adamın, birini de eğri adamın parmaklarına taksak ve şehre koyu versek, Bunlar her istediklerini korkmadan alacaklar, evlere girip gönüllerinin hoşlandığı kimselerle düşüp kalkacaklar. Canları kim isterse öldürecek, kim isterse hapisten kurtaracak. Tıpkı bir tanrı gibi dilediklerini yapacaklar. İkisinin de davranışı bir olacak. Çünkü bu durumda hiç kimse doğruluğa bağlı kalacak, başkalarının malına el sürmeyecek kadar baba yiğit olamaz. İşte bu örnek insanın kendi isteğiyle değil zorlanarak doğru olduğunu gösteriyor. Haksızlık etmek fırsatını bulan herkes haksızlık eder. Doğruluksa doğruya hiçbir kâr sağlamaz. Eğriliğin doğruluktan çok daha kârlı olduğuna inanmayan yoktur. Bu düşünceyi savunanların ileri sürdüklerine göre de herkes buna inanmakta haklıdır. Çünkü demin de söylediğim gibi her şeyi yapmak fırsatını bulan kimse haksızlık etmek istemez. Başkalarının malına dokunmazsa, bunun farkına varanlar ona enayi derler işlerinden. Ama haksızlık görmekten korktukları için de yüzüne karşı onu yalancıktan överler. Bu konuda söyleyeceğim bu kadar. Şimdi bu iki adamın yaşayışlarında bir yargıya varmak için doğruların en doğrusunu, eğrilerin de en eğrisini seçip karşılaştırmak yerinde olacak. Başka türlü işin içinden çıkamayız. Ama bu seçmeyi nasıl yapacağız? Şöyle, eğrinin eğriliğine, doğrunun da doğruluğuna hiç dokunmayalım. Diyelim ki eğri adam, usta bir sanat adamı gibi davransın. Bir usta kaptan, usta bir hekim ne yapar? Sanatında yapamayacağı şeyleri yapabileceklerinden ayırıp, yapabileceklerini ele alır. Üst tarafını bir yana bırakır. Bir işte yanılsa bile yanlışını düzeltebilir. Eğri adam da tam eğri bir adam olmak istiyorsa, ustaca haksızlık eder. Kendini vermez ele. Yakalanırsa beceriksizin biri olur çıkar. Çünkü eğriliğin son kertesi doğru olmadan doğru görünmektir. Eğrinin ustasına tam eğrilik gerekir. O en büyük haksızlıkları yaparken, en büyük doğruluğun verdiği öne bürünebilmeli. Bir yanlış yaparsa gücü yetmeni düzeltmeye. İstediği haksızlıklardan biri sızarsa dışarı, duyanları kandıracak kadar güzel söz söylemesini bilmeli. Zor kullanmak gerekirse, yüreğine, gücüne, edindiği dostlara ve paraya güvenerek kullanabilmeli zoru. Eri'yi böyle anlattıktan sonra, şimdi de yanına, Kolos'un dediği gibi iyi görünmek değil, gerçekten iyi olmak isteyen doğru adamı koyalım. O da olduğu gibi görünmesin. Çünkü doğru görünürse, bu ona ün kazanç getirir.'' O zaman doğruluk sevgisiyle mi yoksa kazançırsıyla mı doğru adamdır anlayamayız. Onda doğruluktan başka bir şey kalmasın. Deminki eğrinin tam karşıtı olsun. Hiç eğrilik etmeden eğri görünsün ki kötü önünden gelecek zararlardan sarsılmadığı denenmiş olsun. Ölünceye de kayrılmasın tuttuğu yoldan. Doğruyken ömrü boyu eğri görünsün ki eğrilikle doğruluğun son kertesine varan iki insandan hangisinin daha mutlu olabileceğini anlayalım. Ama Glakon, iki gözüm, bu iki adamı anmadı da soydun. Heykel yarışmasında mıyız? Evet, soydum elimden geldiği kadar. İkisinin de özünü ortaya koymuş oldum. Şimdi artık her birinin nasıl yaşayacağını dile getirmek zor olmaz sanırım. Sıra buna geldi. Ama sözlerimde bir kalabalık görürsen Sokrates, unutma ki konuşan ben değilim. Eğriliği doğruluktan üstün görenlerin adına konuşuyorum. Onların diyecekleri şudur. Doğru adam, anlattığım adamsa dayak yiyecek, işkence görecek, zincire vurulacak, gözlerine mil çekilecek, sonunda da kazıkta can verecek. Öyle olunca da doğru olmak değil, doğru görünmek gerektiğini anlayacak. Buna göre de Ayis sözünü eğri için kullanmak daha yerinde olur. Çünkü herkes diyebilir ki eğri adam görünüş için yaşamaz, gerçeğe bağlıdır. O eğri olmak ister, yoksa eğri görünmek değil. İçindeki tarlayı işler ve orada soylu düşünceler biter. Eğri adam doğru görünmekle devlette söz sahibi olur. Dilediği aileden kız alır, kızlarını dilediğine verir. Gözüne kestirdiğiyle dost, ortak olur. Her işi kendi tarafına yorar. Çünkü haksızlık etmekten çekinmez. Kendi iş yerinde ya da devlet işlerinde biriyle takıştı mı üstün gelir. Kazanç sağlar, zenginleşir, dostlarına iyilik, düşmanlarına kötülük edebilir. Tanrılara bol bol kurban keser, büyük adaklar adar. Tanrılara da istediklerine de doğru adamdan daha çok yaranabilir. O kadar ki tanrıların bile doğru adamdan çok onu sevmelerine şaşılmaz. Görüyorsun ya Sokrates. Eğri adamın hayatı tanrılar içinde, insanlar içinde doğru adamın hayatından daha karlıdır. Ben Glakon'un bu sözlerine karşılık vermeye hazırlanırken, kardeşe Ademantos atıldı. Sokrates, umarım ki bu konu üzerinde söylenenlerle yetinmeyeceksin. Niçin yetinmeyeyim? Asıl söylenmesi gereken şey, söylenmedi de ondan. Bak dedim, kardeş kardeşe yardım eder diye bir söz vardır. Glakon'un sözlerinde bir eksiklik görüyorsan yardım et ona, bana gelince. Sözleri beni yere serdi. Doğruluğu nasıl savunacağımı bilemez oldum. Hiç öyle şey olur mu? Bak ben de bir şey söyleyeyim. Bu işin daha iyi anlaşılması için Glakon'un sözlerinin karşıtını da yani doğruluğu övüp eğriliği kötüleyenlerin de düşüncesini gözden geçirmek gerekir. Böylece Glakon'un asıl istediğine yardım etmiş oluruz. Babalar oğullarına doğru adam olacaksın derler. Doğru yolu gösterirler. Eğiticilerin de yaptığı budur. Ama doğruluğu doğruluktur diye değil. İnsana iyi ün kazandırdığı için överler. Doğru görünüp böylece yüksek mevkilere ulaşmasını, iyi evlenmesini, Glakon'un demin sayıp döktüğü nimetleri sağlamasını isterler. Onlar için önemli olan ün kazanmaktır. Tanrıların da beğenmesini hesaba katarak, dini bütünlerin kavuşacağı nimetleri saymakla bitiremezler. Bizim koca Hesidos'un da Homeros'un da söyledikleri budur. Hesidos der ki, Tanrılar tepelerinde palamut, gövdelerinde petek taşıyan meşe ağaçları, postlarını zor taşıyan yünlü koyunlar yaratır doğrular için. Daha nice nice nimetler de bağışlar onlara. Homeros da buna benzer bir şey söyler. Kusursuz bir kral ki Tanrı korkusuyla haktan ayrılmazdı. Kara toprak ona arpalar, buğdaylar verdi. Ağaçları meyveden kırıldı, sürüleri çoğaldıkça çoğaldı. Deniz bol bol balık verdi ona. Musalarda Tanrılar adına daha parlak nimetler bağışlar doğrulara. Hades'in ülkesinde dini bütünlerin sofrasında yer verirler. Başlarına çelenkler takıp şarap sunarlar onlara. Sonsuz bir sarhoşluk içindedirler. Sanki iyiliğin karşılığı sarhoş olmakmış gibi. Başkalarına göre tanrılar daha da cömert davranır doğrulara. Dini bütün, yeminini tutan insan arkasında oğullar, torunlar, sayısız bir soy sop bırakır. İşte doğruluk. Bu ve buna benzer sözlerle övülür. İmansızlara, eğrilere gelince, onlar hadisin ülkesinde çamurlara batırılır, kalburla su taşırlar. Hayatlarındaysa şerefsizliğe mahkum sayılırlar. Glakon'un eğri görünen, doğru adamlar için saydığı bütün cezaların, eğrilerin başlarına geleceğini söylerler. İşte doğruluğu böyle överler, eğriliği de böyle kötülerler. Sonra Sokrates, doğruluk ve eğrilik üstüne bütün yazarlar ve şairlerin ortaya attıkları başka bir görüş daha vardır. Onu da göz önünde tut, hepsi ölçülü doğru olmayı överken bunun zor bir iş olduğunu söylerler. Oysaki ölçüsüzlük, eğrilik rahattır, kolay elde edilir. Onları kötü gösteren yalnız eğitim ve kanunlardır derler. Eğri işlerin kötü işlerden daha karlı olduğunu söylerler. Kötüler zengin ve güçlüyseler, onları halkın önünde övmeye, hayatlarını mutlu ve şerefli göstermeye hazırdırlar. Buna karşılık yoksul ve güçsüzler, iyi de sayılsalar küçümsenir, hor görülürler. Ama bu sözlerin en tuhafı tanrılar ve iyilik üstüne söylenendir. Çok defa tanrılar iyilere belalarla dolu kötü bir hayat, kötülere ise tam karşıtı bir hayat bağışlarlarmış. Dilenci softalar, falcılar, zenginlerin kapısına gidip kendilerinde tanrıların verdiği bir yetki olduğunu söyler ve babalığının kendilerinin işledikleri günahları bayramlarda, şenliklerde kurbanlar, laf ettireceklerine inandırırlar zenginleri. Bir zengin düşmanına kötülük etmek isterse, softalarla falcılara birkaç para verir, onlar da güya bir takım sihri çağırmalar, bez bağlamalarla tanrıları kendilerine hizmet etmeye kandırır, doğruya da eğriye de kötülük edebilirler. Bütün bu söylediklerine de şahitleri tanık diye gösterirler. Şairler arasında kötülük etmenin kolay olduğunu şu mısralarla söyleyenler vardır. İnsanlar kötülüğe akın akın gider. Kolay ulaşır ona. Yolu düz, yeri yakındır kötülüğün. İyiliğin önüne ise alın terini komuş tanrılar. Ona varan yol uzun ve sarptır derler. Kimi de insanların tanrıları yumuşatabileceklerini Homeros'tan çıkarırlar. Homeros'a göre tanrılar bile kandırılır, yalvarıp yakarmayla. İnsanlar bir kabaat, bir güne işlediler mi, kurbanlar, yağlar, adaklar, şaraplarla yumuşatırlar tanrıları da. Selene ile Musa'lardan doğdukları söylenen Musayosla, Orpheus'un Orpeus'un bir yığın kitabını gösterirler. Din törenlerini bu kitaplara göre yaparlar. İşlenen haksızlıklardan kurtulmanın, temizlenmenin hayatta da, öldükten sonra da mümkün olduğuna, tek tek insanları değil, devletleri bile inandırırlar. Bunlara da uyarma töreni derler. Sözde bu törenler bizleri öbür dünyada çekeceğimiz azaplardan kurtarırmış. Yapılmazsa korkunç cezalar beklermiş insanı. İşte Sokrates, görüyorsun neler söylüyorlar iyilikle doğruluk üstüne. İnsanlarla tanrıların bunlara biçtikleri değer üstüne. Şimdi doğuştan iyi, her işittiğinden pay çıkaran, hangi yoldan daha iyi bir hayata ulaşılacağını arayan bir genç üzerinde bütün bu söylentilerin nasıl bir etkisi olacağını düşünelim. Delikanlı Pindaros'un şu sorusunu kendi kendine soracaktır. İçinde güvenle yaşayacağım kaleye doğru yoldan mı tırmanayım, dolan başlı yoldan mı? Söylenenlere bakılırsa doğru olup doğru görünmezsem hiçbir kazancım olmaz. Üstelik başıma belalar gelir, üstelik başıma belalar gelir, cezalara çarpılırım. Oysaki doğru görünmesini bilen eğri adam, tanrılarınkine benzer bir ömür sürebilir. Madem bilge şairlerin dediği gibi, görünüş, gerçeği alt edip mutluluğu elde ediyor. Bütün benliğimle ona dönmeliyim. Çevreme yalandan bir iyilik duvarı örmeliyim. Bilge şair Arkilokos'un iki yüzü kurnaz silkisini hep ardım sıra sürüklemeliyim. Ama biri çıkıp kötülük edip de günün birinde yakayı ele vermeme kolay değil diyecek olursa, biz de evet ama büyük işler hiçbir zaman kolay başarılmaz deriz. Ne olursa olsun mutlu olmak istersek görünüş yolunu tutmalıyız. Sarımızı saklamak için başkalarıyla anlaşıp ortak oluruz. Bize halkın önünde de mahkemede de konuşmak, kandırmak sanatını öğreten ustalar vardır. Böylece kah aldatır, Şah zor kullanır, hep yüze çıkar, cezadan kurtuluruz. Diyeceksin ki tanrıların gözünden bir şey kaçmaz, onlar zora da gelmez. Doğru ama ya tanrılar yoksa ya da insanlarla uğraşmıyorlarsa ne diye onlardan boşuna saklanmaya çalışalım? Yok eğer tanrılar varsa ve bizimle uğraşıyorlarsa, onlar üstüne ne duymuşsak, ne biliyorsak hepsini efsanelerden, tanrıların soyunu sopunu anlatan şairlerden biliyoruz. Gene o şairler tanrıların kurbanlar, yatıştırıcı adaklar, armağanlarla kandırılabileceğini söylerler. İnsan ya inanır ya inanmaz bu söylenenlere. İnanırsa eğrilikten yana gitmeli ki tanrılara keseceği kurbanların parasını çıkarsın. Gerçi doğru olursak tanrılardan bize zarar gelmez. Ama o zamanda eğriliğin getireceği nimetleri tepmiş oluruz. Eğri olursak hem nimetlere konar hem de dualarla günahlarımızı affettirir cezadan kurtuluruz. Günahlarımızın cezasını Hades'in ülkesinde yalnız biz değil, torunlarımız da çekecek diyeceksiniz. Ama bizim delikanlı da düşünüp diyecek ki size, ''Aa dostum, bu işte uyarmaların da kurtarıcı tanrılar kadar gücü var.'' Buna en ünlü devletler de böyle inanır. Hem şair hem de haberci olan tanrı çocukları da bize müjdelemişlerdir bunu. Bu böyle olunca eğrilik yerine doğruluğu seçmenin ne manası olabilir? Öyle ya, hem halkın hem aydınların önünde eğriyken doğru görünmeyi başardık mı, hayatta da öldükten sonra da tanrıların, insanların arasında işimiz iş. Bu anlattıklarımdan sonra Sokrates, kafa, para, beden ya da soyca üstün olan bir adam doğruluğa değer vermek ister mi? Alay etmez mi doğrulukla? Biri doğruluğun en iyi şey olduğunu yetesiye kavramış olur da dediklerimizin yanlışlığını ortaya koyarsa, bu çok anlayışlı bir adamdır. Eğrilere öfkelenmez, bilir ki ya Tanrı gibi yaratılmış olduklarından ya da bilgeliğe erdiklerinden ötürü eğrilikten tiksinen insanlardan başka kimse doğru olmak istemez. İnsanlar ancak korkaklık, ihtiyarlık ya da başka bir yetersizlik yüzünden eğrilik edemedikleri için eğriliği kötülerler. Besbellidir bunun böyle oldu. Bu çeşit insanlara haksızlık etmek imkanı verilecek olsa bu imkanı sonuna kadar kullanırlar. Bütün bu söylediklerimin asıl sebebine gelince Sokrates. ''Kardeşim de ben de şunu demek istiyoruz. Dünya kurulalı beri sözleri bize kadar ulaşan bütün kahramanlar ve çağdaşlarımız arasında tek kişi çıkmamıştır ki eğriliği kötüleyip doğruluğu överken her ikisinin ün, ceza, kar gibi sonuçlarını ele almasın. Sizler büyük üstad doğruluğu hep bu yönde översiniz ama başlı başına bir doğruluk ve eğrilik vardır. Her ikisi de tanrılar ve insanlar görsün görmesin insanın içindedir.'' Hiçbiriniz ne şiirle ne sözle bunları ele alıp birinin içimizdeki en büyük bela, ötekinin ise en büyük nimet olduğunu yetesiye belirtemediniz. Genç yaşımızda buna inandırılmış olsaydık, haksızlığı önlemek için birbirimize bekçilik etmezdik. İnsan belaların en büyüğüyle bir çatı altında bulunmaktan korkar. Kendi kendinin bekçisi olurdu. İşte Sokrates, Trasmakos'ta da, başkaları da doğrulukla erilik üstüne bugüne kadar edilen sözleri hatta daha çoğunu söyleyebilirler. Doğrulukla eğriliğin özünü kabaca ters yüz ederler. Ama ne yalan söyleyeyim ben senden başka sözler duymak isterim. Bunun için de bütün gücümle onlardan yana oldum. Doğruluğun eğrilikten üstün olduğunu ortaya koymakla kalma. Doğrulukla eğriliğin içimizdeki etkisini göster de birinin kendiliğinden iyi, ötekinin de kötü olduğunu anlayalım. Glakon'u dinle de doğrulukla eğriliğin görünüşlerini bir yana bırak. Çünkü her ikisinin de görünüşü gerçeğe uymayacağına göre sen de doğruluğu değil doğru görünmeyi övmüş olursun. Eğri olmayı değil, eğri görünmeyi kötülersin. Böylece de insanları kötülüklerini saklamaya zorlamış olursun. Sonunda sen de doğruluğun başkasına yararlı olduğunu, güçlünün işine yaradığını, eğriliğin ise kendine yararlı ve karlı olduğunu ve başkasına yaramadığını, Trasmakos gibi kabul etmiş olursun. Madem sen doğruluğun doğurduğu sonuçların, görmek, işitmek, düşünmek, sağlam olmak gibi görünüşte değil de özünde verimli olan iyi şeyler daha çok kendileri için elde edilmeye değer nimetler olduğunu kabul ettin, öyleyse bize doğruluğun başlı başına iyi ve karlı, eğriliğinse zararlı olduğunu göster. Bırak kazançları, ünleri başkası övsün. Herkesin doğruluğu över ve eğriliği kötülerken, kazançları, ünleri hesaba katmalarına bir şey demem. Ama bunu senden duymak istemem. Zorlarsan başka, çünkü sen bunu araştırmakla geçirdin bütün ömrünü. Onun için yalnız doğruluk, eğrilikten güçlüdür demekle de kalma. Tanrılara, insanlara gizli kalsın kalmasın, doğrulukla eğriliğin insandaki etkisini, birinin kendiliğinden iyi, ötekinin kötü olduğunu göster bize. Şu glakonla adamantusun yaratılışlarına hayranımdır öteden biri. Ama bu sözleri duyduktan sonra onları büsbütün sevdim. Dedim ki, ey ünlü bir babanın evlatları! Magyara cenginde ün kazanan sizleri överken Glakon'un hayranı, boşuna dememiş, Aristo'nun evlatları şanlı bir kahramanın tanrısal soyu diye. Tam yerindedir bu övme. Sizler eğriliğin doğruluktan üstün olduğunu bu kadar yaman savunabildikten sonra gene de buna kalmıyorsunuz. Gerçekten tanrısal bir şeyler olacak sizde. Söylediklerinize inanmadığınızı biliyorum. Sizleri tanımasaydım bu parlak sözler kuşkulandırabilirdi beni. Bu böyle ama size güvendiğim ölçüde işim zorlaşıyor. Nereden başlayacağım, doğruluğu nasıl savunacağım bilmiyorum. Bu işi beceremeyeceğim diye korkuyorum. Yetersizim şundan belli ki demin Trasmakos'a karşı doğruluğun eğrilikten üstün olduğunu ortaya koyduğumu sanmışken görüyorum ki sizi inandıramamışım. Şu da var ki susamam bu durumda. Ben soluk aldıkça sesim çıktıkça doğruluk önümde kötülenirken onu savunmasam günah işlemiş olurum. İyisi mi elimden geldiği kadar savunayım doğruluğu. Bunun üzerine klakom ve ötekiler ne yapıp yapıp konuşmayı kesmememi, eğrilikle doğruluğun ne olduğunu, her ikisinin gerçekten neye yaradıklarını araştırmamı istediler. Ben de düşündüklerimi söyledim. Giriştiğimiz iş kolay değil. Çok keskin bir göz ister buna. Bu da bizde olmadığına göre araştırmaya şu yoldan gidelim. Gözü çok keskin olmayan kimselere uzaktan küçük harfler okutulmak istense, bunların biri aynı harflerin başka bir yerde daha büyük olarak bulunabileceğini akıl etse, bu iş ne kadar kolaylaşır? Önce büyük harfleri okur, sonra da küçük harflerin, büyüklerin eşi olup olmadığına bakar. Ademantos, ''Eve Sokrates, böylece iş kolaylaşırdı ama doğruluğun araştırılmasında bu güzel buluş ne işe yarayacak?'' İşte ben de bunu anlatacağım. Doğruluk varsa bir tek insanda olduğu kadar bütün bir insan topluluğunda da vardır değil mi? Elbette. Peki toplum bir tek insandan daha büyük bir şeydir diyemez miyiz? Diyebiliriz. Bundan şuna geçebiliriz. Daha büyük olan bir şeyde doğruluk, daha büyük ölçüde vardır. Onu orada görmek daha kolaydır. Onun için isterseniz önce toplumda arayalım doğruluğun ne olduğunu. Sonra aynı araştırmayı bir tek kişi üzerinde yaparız. Böylece de en küçükte en büyüğe benzeyen yönleri buluruz. Gerçekten güzel bir yol. Şimdi düzenli bir toplumun doğuşuna bakalım. Orada doğruluğunda, eğriliğinde beraberce nasıl doğduklarını görmez miyiz? Belki o zaman aradığımıza daha kolay varmaz mıyız? Evet. O halde bu işi sonuna kadar götürelim mi? Ne dersiniz? İyi düşünün. Az buz bir iş değil bu. Düşünecek bir şey yok dedi Adi Mantos. Başla. Peki, bence toplumu yapan insanın tek başına kendi kendine yetmemesi, başkalığını gereksemesidir. Yoksa toplumun kurulmasında başka bir sebep var mıdır? Yoktur. Öyleyse bir insan bir eksiği için bir başkasına başvurur. Başka bir eksiği için de bir başkasına. Böylece birçok eksikler, birçok insanların bir araya toplanmasına yol açar. Hepsi yardımlaşarak bir ortaklık içinde yaşarlar. İşte bu türlü yaşamaya toplum düzeni deriz, değil mi? Doğru. Bu toplumda bir insan bir şey verirken ya da alırken bunu kendisi için karlı bir iş diye yapar değil mi? Elbette. Öyleyse gelin şimdi yeni baştan bir toplum kurduğumuzu düşünelim. Demin toplumu yapan gereksemelerdir demiştik. Evet ama gereksediğimiz ilk ve en büyük şey varlığımızı, yaşamımızı sağlayan yiyecektir değil mi? Ona ne şüphe? İkincisi barınacak bir yer, üçüncüsü de giyecek miyecek. Öyle. Şimdi bakalım toplum bütün bu işleri nasıl görecek? Kimi çiftçi olacak, kimi duvarcı, kimi dokumacı, aralarına kunduracıyı da yahut bedenimizin başka isteklerini karşılayacak birilerini de katalım mı? Tabii. Demek bir toplum en az 4-5 kişi olacak. Hiç değilse en küçük toplum. Öyle ya. Devam edelim. Bunlardan her biri kendi sanatına ötekilerin hizmetine koymalı mıdır? Örneğin çiftçi 4 kişi için tek başına mı yiyecek sağlamalı? Yani dört kişiye yiyecek sağlamak için dört misli vakit ve emek mi harcayacak? Yoksa onları düşünmeden zaman ve emeğini dörde bölüp yalnız kendi için birini yiyeceğine, birini ev yapmaya, birini elbise, birini de kundura yapmaya mı harcayacak? Kendi emeğiyle elde ettiğini başkalarıyla paylaşacak yerde kendi işini kendi mi görecek? Yok canım dedi Adi Mantos, birincisi daha kolay olsa gerek. Değil mi ya? Hem cevabım bana şunu hatırlattı, İnsanlar yaratılıştan birbirine benzemezler. Kimi şu işe, kimi bu işe daha yatkın değil midir? Öyledir. Bir insan birçok sanatta uğraştığı zaman mı daha güzel iş görür yoksa tek sanatta mı? Tek sanatta tabii. Bir de şu var üstelik. Bir iş tam zamanında yapılmadı mı bir şeye yaramaz. Tabii. Neden? Çünkü iş insanın boş vakti olmasını beklemez. İşin gerekleri neyse her şeyi bırakıp onu yapacaksın. İster istemez. Böylece insan başka işlerle uğraşacağına, yaratılışına uygun olan işi zamanında görürse iş gelişir. Hem daha güzel hem daha kolay olur. Çok doğru. Öyleyse Adimantos, demin saydığımız istekleri karşılamak için bir toplumda dört kişiden daha çok insan olacak. Çünkü araçlarının iyi olmasını isteyen çiftçi ne kendi sapanını, ne belini, ne de öteki araçlarını kendi yapacak. Mimar, dokumacı, kunduracı için de böyle değil mi? Evet. Böylece de dülgeri, çiningeri, daha birçokları bize katılıp küçük topluluğumuzu büyütecekler. Şüphesiz, çiftçilere çift sürmek için öküz, mimarlara taşıyacakları şeyler için yük hayvanı, dokumacılara, kunduracılara, yün ve deri sağlamak için çobanları, sığırtmaçları filan da katarsak, toplumumuz gene de pek büyümüş olmaz. Ama bütün bu kalabalık bir araya gelirse toplum pek de küçük sayılmaz. Bu toplumu nerede kurarsak kuralım, gene de başka şeylerden öteberi getirmek zorunda kalacağız. Tabii, o halde istenen şeyleri başka şeylerden getirecek kimseler de gerek. Evet. Ama bu işi yapacak aracı, istenen şeyleri almak için gittiği zaman eli boş gitmeyecek herhalde. Yoksa eli boş döner, değil mi? Elbette. Öyleyse toplum yalnız kendine yetecek kadar değil, başka şeylerle alışverişi sağlayacak çoklukta ve çeşitli mal yetiştirecek. Öyle ya. Böyle olunca toplumdaki çiftçilerin ve öteki işçilerin de sayısı artacak. Artacak. Sonra dışarıyla olan bu alışverişi sağlayacak aracılar olacak. Bunlar da tüccarlardır, değil mi? Evet, demek tüccarlara da ihtiyaç var. Tabii, ticaret deniz yoluyla yapılırsa denizcilikten anlayan birçok kimselere daha katacağız, öyle ya. Ha. şimdi bunlar toplumun içinde emeklerinin verimini aralarında nasıl paylaşacaklar? Asıl bunun için kurmuşuk toplumu. Tabii, alışverişle. Bundan da bir pazar yeriyle alışveriş aracılığını yapacak olan para doğacak. Çok doğru. Peki ama bir çiftçi ya da başka bir işi yetiştirdiği ya da yaptığı bir şeyi satmak için pazarda oturup işini yüzüstü mü bırakacak? Olur mu öyle şey? Bu işi de bir yoluna sokanlar çıkacak. Düzenli bir toplumda bunlar daha çok cılız, bedenleri başka işlere elverişsiz kimseler olur. Onların işi pazarda bekleyip para karşılığı mal alıp satmaktır. Demek ki böylece toplumumuzda perakende satıcılar da oluyor. Çarşıda yerleşip alım-satım işiyle uğraşanlara satıcı, şeyler arası alışverişle uğraşanlara tüccar diyoruz. Evet. Bir de pek kafaları işlemeyip de beden işlerinde çalışan insanlar vardır. Bunlar da beden güçlerinden faydalanmak istediklerinden, bu güçlerini ücret karşılığı satanlar, aldıkları paraya gündelik, kendilerine de gündelikçi denir, değil mi? Demek toplumumuzun tamamlanması için gündelikçilerin de olması gerekiyor, öyle. O halde Adimantos, bütün bunları da kattıktan sonra şehrimize tam bir toplum diyebilir miyiz? Diyebiliriz gibi geliyor. Öyleyse doğrulukla eğrilik bir toplumun neresinde yer alabilir? Demin saydığımız işler ve insanların hangisiyle girmiştir topluma? Doğrusunu istersen pek bilmem orasını Sokrates ama insanların alışveriş işlerinde olsa gerek. Evet dediğin doğru belki ama gel üşenme de bu işi inceleyelim. Böylece düzene giren insanların nasıl yaşayacaklarını düşünelim önce. Onlar ekmeklerini, şaraplarını, yiyeceklerini, kunduralarını yapacaklar, evlerini kuracaklar. Yazın çoğu zaman çıplak, yalın ayak, kışın da üstlerine, ayaklarına bir şeyler giyip çalışacaklar. Arpadan, buğdaydan yapacakları onları kah pişirip, kah yoğurup güzel çörekler, ekmekler hazırlayacaklar. Yanlarına serdikleri asırların, temiz yaprakların üzerine dizecekleri bu ekmek ve çörekleri sarmaşık, mersin yaprakları üzerine uzanıp çocuklarıyla beraber keyifle yiyecekler, üstüne de şaraplarını içecekler. Aç kalmaktan, savaştan çekindikleri için de gelirleri ölçüsünde çocuk yetiştirecekler değil mi? Glakon söze karıştı. Görüyorum ki sen de insanlara kuru ekmekle ziyafet çekiyorsun. Haklısın Glakon dedim. Unutmuştum. Tabii onların tuz, zeytin, peynir gibi katıkları da olacak. Soğanla, lahanayla köy yemekleri de pişirecekler. Önlerine incir, nohut, baklı gibi çerezler de koyacağız. Bir yandan mersin yemişiyle palamudu küre gömecekler. Bir yandan da azar azar içecekler. Barış ve sağlık içinde böyle tabi bir yaşayıştan sonra ihtiyarlayıp ölecekler. Ölünce de aynı yaşayışı çocukları sürdürüp gidecek. Glakon, Sokrates dedi. Senin kurduğun bu toplum domuzların toplumu olsaydı onları da gene böyle yaşatacaktın. Peki nasıl yaşatalım öyleyse? İnsanlar nasıl yaşıyorsa öyle. Bir defa uzanmak, rahat etmek için yatakları olacak. Yemeklerini masada yiyecekler. Bizimkiler gibi katıkları çerezleri olacak. Anlıyorum ne demek istediğini. Yeni doğmuş bir toplumu değil, bolluğa kavuşmuş bir toplumu ele alacağız. Peki öyle olsun. Belki böylesi daha da iyi. Çünkü doğruluk eğriliğin nasıl doğduğunu böyle bir toplumda daha iyi görebiliriz. Ben asıl toplumu henüz bozulmamış, gürbüz olanını ele almıştım. Ama isterseniz bozulmuş, illetli bir toplumu da ele alabiliriz. Buna bir engel yok. Hem dediğin gibi birçokları benim de aldığım düzenle yetinmeyecekler. Yataklar, masalar, her çeşit eşya, katıklar, kokular, kadınlar, tatlılar isteyecekler. Hatta bunların türlü türlüsünü. Böyle olunca da demin başta saydığımız ev, elbise, kundura yaşamak için en gerekli şey sayılmayacak. O zaman gelsin resim, gelsin nakış, altınımız, fil dişimiz ve buna benzer şeylerimiz olsun diyecekler, değil mi? Evet, öyleyse bizim toplumu daha da büyütmeliyiz şimdi. Gürbüz olan önceki toplum yetmiyor, ona yaşamak için gerekli olmayan bir sürü işler, işçiler katacağız. Öyleyse bizim toplumu daha da büyütmeliyiz şimdi. Gürbüz olan önceki toplum yetmiyor, ona yaşamak için gerekli olmayan bir sürü işler, işçiler katacağız. Şehrimiz şiştikçe şişecek, türlü türlü avcılar, renk ve çizgilerle çalışan sürü sürü resim ustaları, çalkıcılar, şairler ve şairlerin hizmetinde okuyucular, korolar, oyuncular, oyun kurucuları, çeşit çeşit eşyalar yapmak için sürüyle işçiler ve hele kadınlara süspüs yetiştirecek insanlar. Dahası da var, domuz çobanları. Bunların önce kurduğumuz toplumda yeri yoktu. Şimdi kurduğumuz toplumda üstelik insanlar et de yemek isteyeceklerinden sürü şaşacak. Evet, böyle olunca hekimlerin önemi de büsbütün artacak. Evet, artacak. Ya toprak ne olacak? Eskiden üstünde yaşayanları beslemeye yeterken şimdi yetmez olacak değil mi? Haklısın. Otlaklarımız, tarlalarımız bize yetmez olunca komşularımızdakini ele geçirmek isteyeceğiz. Onlar da bizim gibi zorunlu gerekler sınırını aşıp sonsuz bir mal edinme hırsına kapılmışsalar bizim toprağımızı almak isteyecekler. İster istemez. Desene savaş başladı Glakon. Yoksa başka çıkar yolu var mı? Yok. Savaştan iyilik mi gelir kötülük mü? Bunu şimdilik bir yana bırakalım. Savaşın nasıl ortaya çıktığını gördük. Savaş teklerin hayatında olduğu gibi toplumun hayatında da kötülüklerin kaynağı olan şeyden başkalarından çok mal edinme hırsından doğuyor. Evet öyle. ''Toplum daha da büyüdü mü şimdi dostum? Bir yandan toplumun varlığını korumak, bir yandan da yeni topraklar edinmek için savaşacak koskoca bir de ordu gerekmez mi? Nasıl? Toplumun insanları yetmez mi bu işe? Yetmez tabii. Nasıl anlaşmıştık demin? Unuttun mu? Bir insan birçok sanatları birden başaramaz dememiş miydik? Doğru. Peki savaşta dövüşmek bir sanat değil mi sence? Bir sanattır elbet. Kunduracı sanatına savaşçıdan daha mı çok kendini verir? Vermez.'' Peki kunduracıya, kunduralarımız güzel olsun diye çiftçi dokumacı mimar olmaya kalkışmasın, yalnız kunduracılık yapsın dememiş miydik? Her sanat adamı başka bir işi bırakıp ömrü boyu hiçbir fırsatı kaçırmadan kendini yaratılışına, en uygun sanata vermeyecek miydi? Savaş işlerine de insanın kendini vermesi gerekmez mi? Yoksa savaş işi bir çiftçinin, bir kunduracının ya da herhangi bir işe uğraşanın ayrıca yapabileceği kadar kolay bir iş midir? Koruyucuların gördükleri iş önemli olduğuna göre, onların da yalnız büyük bir özen ve sanat isteyen kendi işleriyle uğraşmaları gerekir. Bence de. Peki bu iş için uygun bir yaradılış da istemez mi? İster tabii. Öyleyse devletin bekçiliğine nasıl bir yaradılışta olanların seçilmesi gerektiğini araştıracağız şimdi. Bulabilirsek. Araştıralım. Demek ki işleri çok önemli olduğuna göre savaşçılar diğer bütün işlerden serbest kalmalıdırlar. Çünkü onların işi büyük kustalık ve büyük dikkat ister. Ben de öyle düşünüyorum. Peki bu iş için uygun bir yaratılış istemez mi? İstemez olur mu? Öyleyse kentin bekçiliği için hangi yaratılışların uygun olduğunu seçip bulmak anlaşılan bize düşüyor. Yeter kedimizden gelsin. Peki sence bekçilik açısından bakılırsa cins bir köpek yavrusunun yaratılışı soylu bir gencinkinden farklı mıdır? Ne demek istiyorsun? Şunu, her ikisi de düşmanı sezebilmek için keskin duygulu, sezer sezmez kovalayabilmek için çevik, yakalayınca boğuşmak için de güçlü olmalıdır. Evet, tam öyle olmalıdır. Üstelik iyi dövüşmesini istiyorsak cesur da olmalı, kuşkusuz. İyi ama bir at, bir köpek, herhangi bir canlı varlık, coşkun yürekli değilse cesur olabilir mi? Yoksa sen coşkunluğun yatıştırılmaz, yenilmez olduğunu, içinde coşkunluk olan bir ruhun bir şeyden korkmadığını, bir şeye boyun eğmediğini görmedin mi? Gördüm. İşte bir savaşçı da bedence böyle olmalıdır. Evet, ruhça da nasıl olacağını yani coşkun olması gerektiğini de gördük, değil mi? Evet, onu da gördük. Peki ama Glakon, yaratılışı böyle olanlar birbirlerine ve diğerlerine vahşice davranmayacaklar mı? Böyle davranmamaları biraz güç olur. Demek oluyor ki yurttaşlarına yumuşak, düşmana sert olmaları gerekiyor. Yoksa yurttaşlarını kendileri yok edecektir. Doğru. Öyleyse ne yapalım? Hem yumuşak huylu, hem yiğit olan birini nerede bulabiliriz? Yumuşak bir yaratılış sanırım ki coşkun yaratılışın tam karşıtıdır. Doğru. İyi ama kendinde bu iki huydan biri bulunmayan insan korkarım iyi bir savaşçı olamaz. Halbuki her iki huyu bir arada bulmak olanaksızdır. İşte bu yüzden iyi bir savaşçı bulamıyoruz. Öyle görünüyor. Demin düşünmediğimiz yaratılışlar vardır. Ancak bunların farkına varmamışız. Bu yaratılışlarda bu iki karşıt huy birlikte bulunur. Her canlıda ama en çok savaşçıya benzettiğimiz canlıda. Herhalde bilirsin cins köpeklerin huyu yaratılıştan alıştıkları ve tanıdıkları kimselere pek yumuşak davranmak, Tanımadıklarına sert olmaktır. Evet biliyorum. Demek ki bu olabiliyor. Biz böyle bir savaşçı ararken doğaya aykırı davranmıyoruz. Hayır. Peki bekçilik edecek olan birine sence bir şey daha lazım değil midir? Coşkun olmaktan başka bir de yaratılıştan filozof olmamalı mı? Ne? Anlamıyorum. Sen bunu köpeklerde de göreceksin. Bu özelliğin bir hayvanda bulunması gerçekten şaşılacak şey. Nasıl? Tanımadığı birini görünce ondan kötülük görmediği halde hırlar, gördüğü kimse tanıdıksa ondan hiçbir iyilik görmediği halde sevinç gösterir. Sen buna şimdiye kadar hiç şaşmadın mı? Doğrusu şimdiye kadar pek dikkat etmemiştim ama köpeğin böyle davrandığı biliniyor. Kuşkusuz köpeğin yaratılıştan gelen bu hal bize hoş ve gerçekten filozofça bir hal gibi görünüyor. Nasıl olur? Nasıl mı köpek gördüğünün dost veya düşman olduğunu ancak tanıdık olup olmadığına göre kestirir. Demek ki öğrenme yetisi vardır. Çünkü evdeki insanla yabancıyı onu tanımasına veya tanımamasına göre ayırt eder. Kuşkusuz öyledir. Ama öğrenmeye meraklı olmakla filozof olmak hep birlikte gider, değil mi? Doğru, hep birlikte gider. Peki aynı şeyin insanda da olduğunu güvenle kabul edemez miyiz? Herhalde evdekilere ve tanıdığına yumuşak davranacaksa, insanda yaratılıştan filozof ve öğrenmeye meraklı olmalıdır, değil mi? Evet, bunu kabul edebiliriz. Demek oluyor ki şehre iyi bekçilik edecek olan adam, yaratılışı bakımından filozof, coşkun ruhlu, çevik güçlü olmalı. Kuşkusuz öyle olmalı. Savaşçının böyle olması gerekiyor. Peki bunlar nasıl yetişmeli? Nasıl eğitilmeli? Ama dur, konuşmamızın asıl hedefine varmamız için yani doğruluk ve eğriliğin şehirde nasıl olduğunu görebilmemiz için bu araştırma bize yardım edebilecek mi? Peki her şeyin en önemli noktası başlangıcıdır. Bunu biliyorsun değil mi? Bu en çok genç ve körpe kimseler için geçerlidir. Çünkü insan tam o çağlarda biçimlenir. Hangi kalıbın damgasını taşımasını istersen o kalıba girer. Şüphesiz, o halde çocuklar rastgele kimselerin uydurduğu masalları dinlemeli mi? Ruhlarına büyünce edineceklerini umduğumuz fikirlere çoğu zaman karşıt fikirler mi girsin? Buna göz yumacak mıyız? Asla! Demek, anlaşıldığına göre biz önce masal yaratanların başında durmalıyız. Güzel masalları kabul, güzel olmayanları yasak etmeliyiz. Dadıları, anaları ikna etmeliyiz. Çocuklara bizim kabul ettiğimiz masalları anlatmalarını, çocukların bedenlerine elleriyle biçim vermekten çok, ruhlarına bu masallarla biçim vermelerini sağlamalıyız. Bugün anlatılan masallara gelince onların çoğunu atmalı. Acaba hangilerini? Büyük masallara yani efsanelere bir bakarsak, küçükleri de gözden geçirmiş oluruz dedim. Çünkü büyükleri de, küçükleri de bir kalıpta olsa gerek. Yoksa sen böyle düşünmüyor musun? Evet, böyle düşünüyorum. Ama hangilerine büyük diyorsun anlamıyorum. Hesidos'un, Homeros'un, diğer şairlerin bize anlattıklarına büyük diyorum. Onlar yalancı masallar yaratıyor, insanları anlatıyorlardı, hâlâ da anlatıyorlar. Bu masallar hangileri, bunların nesini eleştiriyorsun? Öncelikle ve en çok eleştirilmesi gereken şeyi, hele de uydurulan masallar çirkin olursa, ne demek istiyorsun? Şunu, resimlerini, benzetmek istedikleri şeylere hiç de benzetemeyen ressamlar vardır. Bazı kimseler de bu ressamlar gibi tanrılarla kahramanların nasıl olduklarını kötü betimlerler. Evet, böyle betimlemeleri herkes haklı olarak eleştirir ama ne diyeceğiz, hangi kusurları söyleyeceğiz? Önce en büyüğünden ve en büyükler hakkında anlatılan yalandan. Uranos, Hesidos'un onun hakkında anlattığı şeyleri yapmıştır. Kronos da öcünü almıştır diyen adam, çirkin bir yalan uydurmuştur. Bence gerçek bile olsa Kronos'un yaptıklarını, oğlundan çektiklerini, aklı ermeyen anlatı vermek şöyle dursun, böyle şeylerin sözünü bile açmak doğru olmaz. Ama bunlardan konuşmak zorunluğu varsa gizli konuşmalı ki mümkün olduğu kadar az kimse işitsin. Bir gencin yanında eğriliklerin en büyüğünü işlersen, hatta eğrilik yapmış olan babanı bile amansızca cezalandırırsan, görülmedik bir şey değil ilk tanrılar, en büyük tanrılar gibi davranmış olursun. Bana da böyle şeylerin bir gence söylenmesi yerinde olmaz gibi geliyor. İnsanların birbirinden öyle kolayca nefret etmelerinin ayıp olduğuna şehrimizi bekleyenlerin inanmaları gerekiyorsa, tanrıların tanrılarla savaştıklarını, karşı karşıya gelip boğuştuklarını hiç söylememeli. Zaten bunlar gerçekten olmuş şeyler değil. Çocuklar büyüdükleri zaman şairlerde verilen öğütlere uygun masallar yaratmaya zorlanmalıdır. Çünkü çocuk ikisini birbirinden ayıramaz. Ama bu yaşta işittiğimiz şeyler hemen hemen hiç akıldan silinmez ve değişmez. Öylece kalır. İşte bunun içindeki çocukların ilk işittikleri sözlerin iyilik yolunu gösterecek, güzel masallar olmasına çok önem verilmeli. Demek tanrılar dünyasında ve tanrılardan gelen şeylerde gerçekten ayrılmak yoktur. Tam öyledir. Demek oluyor ki tanrı işinde de sözünde de sade ve doğru bir varlıktır. Şekil değiştirmez. Ne uyanık olana alametler gösterir ne de rüya görene, kimseyi hayallerle veya sözlerle aldatmaz. Senin sözlerin üzerine bunun böyle olduğuna ben de inanıyorum. Öyleyse kabul edersin ki ikinci kalıpta şudur. Bu kalıba göre tanrılardan söz ederken, onları betimlerken unutmamalı ki onlar şekil değiştiren sihirbazlar değildirler. Bir şey söyleyerek veya yaparak sahtekarlık edip bizi yoldan çıkarmazlar. Sokrates Anlatmayı Sürdürüyor işte tanrılar hakkında söylediğimiz sözler arasında insanların tanrılara ve anne babalarına saygı göstermeleri, birbirleriyle dost olmayı hiçe saymamaları için çocukluktan beri duymaları ve duymamaları gereken şeyler aşağı yukarı bunlardır. Bence bu görüşlerin doğrudur, dedi. Peki bu adamların gözü pek olmaları gerekiyorsa onlara bu sözleri bir de ölümden olabildiğince az korkmalarını sağlayacak sözleri söylemeli değil mi? Yoksa içinde ölüm korkusu olan bir adamın gözü pek olabileceğini mi sanıyorsun? Hayır, dedi. Peki, Hades için söylenenlerin gerçekliğine inanan ve korkunç olduğunu düşünen birinin ölümden korkmayacağını, savaşlarda yenilmekten, esir düşmektense ölmeyi seçeceğini sanır mısın? Hiç de sanmam. Demek ki bu masalları anlatmaya kalkışanları altında tutmalıyız. Hades'te olup bitenleri böyle gelişi güzel kötülememelerini, aksine övmelerini rica etmeliyiz. Çünkü söyledikleri gerçek olmadığı gibi savaşa katılacak olanlara yararlı da değil. ''Evet, öyle yapmalı.'' dedi. Öyleyse şu sözden başlayıp bütün benzerlerini silip atmalı.'' dedim. ''El kapısında ırgat olup, yoksul, yiyeceği kıt bir adama hizmet etmeyi, gelmiş geçmiş bütün ölülere kral olmaktan daha çok isterim. Bir de şunu, tanrıların bile nefret ettiği korkunç, küflü konutlar, ölümlülere de ölümsüzlere de görünmesin.'' Heyhat! Hades konutlarında da bir ruh, bir tayfa var ama içinde can yoktur. Yalnızca o kendini bilir. Ötekiler uçuşan gölgelerdir ve ruh gücünü gençliğini bırakıp yazgısına ağlayıp sızlayarak vücuttan uçtu, Hades'e gitti ve ruh yer altında bir duman gibi cırlayarak gidiyordu. Ya şu dehşet verici bir mağaranın dibinde yarasalar, aralarından biri kayadan sıyrılıp aşağı düşünce nasıl bağırışarak uçuşur? Birbirlerine asılırlarsa onlar da hep birlikte bağrışarak gidiyorlardı. Bunları ve buna benzer bütün sözleri silmemize Hemeros'un ve öbür şairlerin kızmamasını dileriz. Bu sözler şiirsiz ve çoğu insanın duyup da hoşlanmayacağı şeyler midir? Hayır. Ama şiirli oldukları ölçüde özgür yaşamaları, ölümden çok, tusaklıktan korkmaları gereken çocukların, insanların kulakları için uygunsuzdur da. Çok doğru. Öyleyse Hades dünyasına verilen o korkunç, o ürpertici atları, kek yoz, inil tırmağı, hortlaklar, kansızlar ve bu gibi daha bir sürü duyanların tüylerini diken diken eden atları da atmalı. Bunların başka bakımdan bir değeri olabilir. Ama biz, bekçilerimiz böyle bir ürpermeden sonra gereğinden fazla heyecanlı ve gevşek olur diye korkarız. Korkmakta da haklıyız. Öyleyse kaldırmalı mı bu atları? Evet konuşmada da şiirde de bunun tam tersini söylemeli. Tabii ünlü adamlara söyletilen şikayetleri, iniltileri de kaldırmalı. Önce söylediklerimize bakılırsa öyle olmalı. Bak bakalım kaldırmak da haklı mıyız, değil miyiz? Akıllı uslu bir adam, dostu olan akıllı uslu başka bir adam için ölümü korkulu bir şey saymaz deriz. Öyle deriz. O halde dostunun başına feci bir şey gelmiş gibi ona ağlayıp durmayacak. Hayır. Ama şunu da söyleriz. ''Akıllı ussadam adam iyi yaşamak için kendi kendine yeter. O öbür insanlardan farklı olarak başkalarına pek az muhtaçtır.'' ''Sahi'' dedi. ''Demek ki oğlundan, kardeşinden, servetinden ya da bunun gibi başka bir şeyden yoksun bırakılmak onu pek az etkileyecektir.'' ''Şüphesiz pek az. Demek oluyor ki başına böyle bir felaket geldiği zaman pek az ona herkesten kolay katlanacak.'' ''Evet, öyle.'' Öyleyse bu ağlamaları ünlü adamlara değil, kadınlara hem de sıradan kadınlara ve en bayağı erkeklere bırakmakta haklıyız. Böylece memleketin bekçiliğine yetiştirmeye kalkıştığımız kimseler bu gibi zayıflıklara düşmekten iğreneceklerdir. Doğru. Yine Homeros'tan ve öbür şairlerden bir tanrıçanın oğlu Akilus'un kah yana dönüp kah sırt üstü kah yüz üstü yatarak sonra da ayağa kalkıp durmadan dalgalanan denizin kıyısında kendinden geçmiş bir halde yürüdüğünü, iki eliyle kurumlu toprakları yerden kaldırıp başına döktüğünü söylememesini dileyeceğiz. Şairin onu ağlar ve inler gösterdiği başka dağa ne kadar yer varsa atmasını isteyeceğiz. Soyu tanrılara yakın olan piramosun da yalvardığını ve gübre üzerinde yuvarlanarak, askerlerin her birini adıyla çağırdığını söylemesinler. Daha da ısrarla rica edelim de, şiirlerinde tanrıları, eyvah, zavallı ben, felaketli kahraman anası gibi sözlerle ağlaşır göstermesinler. Öbür tanrıları böyle anlatacaklarsa da hiç olmazsa tanrıların en büyüğünü yalan yanlış taklit edip ona şu sözleri söyletmeye dilleri varmasın. Eyvah, sevdiğim bir insanın kent çevresinde kovalandığını gözlerimle görüyorum. Yüreğim sızlıyor ve vah vah bana. Yazgı, insanlar arasında en çok sevdiğim Sarpedon'un, Menotos'un oğlu Patroklos tarafından alt edileceğini belirledi. Öyleyse sevgili Ademantos, Gençlerimiz bu gibi sözleri ciddi ciddi dinler, yakışık almadığını görüp, gülüp geçmezlerse, Tanrı değil de insan olan kendilerine bu hallerin yakışmadığını anlamaları ve böyle bir şey söyleyecek ya da yapacak olurlarsa, kendi kendilerini ayıplamaları zor olacaktır. Tersine hiç utanmaksızın, kendini toparlamaksızın, en ufak dertler karşısında uzun uzadıya ağlayacak, inleyecekler. Gerçeği söylüyorsun, dedi. Ama deminki düşüncelerimize göre böyle olmamalıdır. Biri bizi daha güzel bir düşünceye inandırmadıkça buna bağlı kalmalıyız. Evet, olmamalıdır. Ama bekçilerimiz gülmeye düşkün de olmamalı. Çünkü insan güçlü bir gülmeye kapıldı mı, ruhunda da güçlü bir değişim olur. Bence öyle, dedi. Öyleyse saygın adamların kahkahaya kapılmış gibi gösterilmeleri kabul edilemez. Hele Tanrıysalar, o zaman hiç olmaz. Olmaz tabii, dedi. Fakat gerçeğe de değer vermeli. Demin yanılmadıksa ve gerçekten ayrılmak tanrılar için yararsız da ancak insanlara bir ilaç gibi yararlıysa belli ki böyle bir ilacı hekimlere teslim etmeli fakat sıradan kişiler ona dokunmamalıdır. Öyle dedi. O halde gerçekten ayrılmanın yakıştığı kimseler varsa bunlar devleti yönetenlerdir. Devletin iyiliği için ya düşmanlar ya da yurttaşları yüzünden gerçekten ayrılabilirler. Ama öbür insanların hiçbiri böyle bir yola başvuramaz. Fakat sıradan bir adamın yönetenlere yalan söylemesi, hastanın hekime, beden eğitimi öğrencisinin öğretmene vücudunun durumu hakkında doğruyu söylememesi kadar ya da kaptanın dümenciye gemi ve tayfa hakkındaki gerçeği söylememesi, yani kendisinin ve yoldaşlarının ne durumda olduklarını gizlemesi kadar büyük, hatta bundan daha da büyük bir suçtur. Çok doğru, dedi. Öyleyse yönetici, kentte bir başkasını yalan söylerken yakalarsa, sanatçıların sınıfından falcı olsun, hekim olsun, doğramacı olsun, devleti fırtınaya kapılmış bir gemi gibi devirecek, yok edecek bir yol gösterdiği için onu cezalandıracaktır. Evet, eğer bu sözleri eylemle de tamamlarsa, dedi. Peki, gençlerimizin ölçülü, akıllı uslu olmaları gerekmeyecek mi? Gerekecek kuşkusuz. İnsanların çoğuna göre ölçülü, akıllı uslu olmanın özü şu değil midir? Egemenlere baş eğmek, içki, aşk ve yemek gibi hazlarda da kendi nefsine hakim olmak. Bence öyle, dedi. Homeros'ta Diomedes'in söylediği şu sözleri ve benzerlerini beğeneceğiz. Babacığım, sessizce otur, benim sözümü dinle ve buna bağlı olan şu dizeleri. Savaş hırsı saçan akiler, önderlerinden çekinerek sessizce ilerliyorlardı ve buna benzer daha ne varsa beğeneceğiz. Güzel. Pekala, şuna ne dersin? Seni köpek gözlü, geyik yürekli şarap tulumu ya sonra gelen mısralar güzel mi? Düz yazıda, şiirde, halktan herhangi birinin yönetenlere karşı söylediği bütün küstahça sözler güzel midir? Hiç değil. Bunlar bence gençlere ölçülülüğü öğretmeye uygun değildir. Başka bakımdan hoşa gitmelerine hiç şaşmam. Sen ne düşünüyorsun? Senin gibi, dedi. Ya şiirde? Ekmekle, etlerle dolu bir masadan sakinin kraterden aldığı şarabı getirip kadehlere doldurması, dünyada en güzel şeydir gibi sözlerin en ölçülü, en uslu bir adamın ağzına konmasına ne dersin? Bunlar, sence gencin kendine egemen olmasına yarayacak sözler midir? Bir de şu var, en feci ölüm açlıktan yok olup gitmektir. Ya şunlar, Zeus, öbür tanrılarında, insanların da uyuduğu bir saatte, yalnız başına uyanık kalarak verdiği bütün kararları, aşk arzusu yüzünden hemen unutmuş. Hera'yı gördüğünde de öylesine ateşlenmiş ki, yatak odasına gitmeye bile katlanmaksızın oracıkta yerde onunla birleşmek istemiş ve onu hiçbir zaman o anda olduğu kadar şiddetle arzulamadığını, hatta ilk defa ana babalarından gizli buluştukları zaman bile bu kadar arzuyla yanıp tutuşmadığını söylemiş. Ya buna benzer nedenlerle Ares'te Afrodite'nin Hepistos tarafından zincire vurulmasına ne dersin? Evet, Zeus hakkı için, dedi. Bunlar bence yakışık alır şeyler değil. Ama ünlü adamların hem sözlerinde hem davranışlarında her bakımdan gözü peklik ve dayanma gücü görülürse onları seyretmeli, dinlemeli. Örneğin şunu, göğsüne vurarak kendi kendine şu sözlerle çıkıştı. Dayan kalbim, bir zamanlar daha da kötüsüne dayanmıştın. Herhalde, dedi. Adamlarımızın rüşvet ve para düşkünü olmalarına da izin vermeyeceğiz. Asla. Armağanlarla tanrılarda, saygıdeğer krallarda kandırılır gibi uyduruk sözler duymamalıdırlar. Akilius'un eğitmeni fonik, öğrencisine armağan alacak olursa akalara yardım etsin, yoksa öfkesinden dönmesin diye öğüt vermekle akıllıca söz söyledi dememeli, onu övmemeliyiz. Homeros'a olan saygımdan dolayı Akilus için bu sözleri söylemenin ve söyleyenlere inanmanın günah olduğunu ileri sürmekten çekiniyorum. Hem de onu Apollon'a şöyle söyletmek. ''Bana kötülük ettin, ey güçlü okçu. Tanrıların en zalimi olan sen. Kuşkusu senden öç alırdım elimde güç olsaydı. Bir tanrı olan ırmağa karşı itaatsiz davrandığını, onunla savaşmaya hazır olduğunu öbür ırma, yeni siperkosa adanmış olan saçlarına gelince öldüğü için Yiğit Patroklos'a saçlarımı bağışlamak istiyorum. Peki dedim, madem ki söylenecek ve söylenmeyecek sözleri sınırlamaktayız, acaba ele alınacak başka bir tür kaldı mı?'' Tanrılardan, dayimonlardan, yiğitlerden ve hadeste olup bitenlerden nasıl söz etmek gerektiğini saydık. Saydık. İnsanlar hakkında nasıl söz söylemeli, bu kaldı değil mi? Besbelli. Ama konuyu şu anda ele alıp irdelememize olanak yok dostum. Neden? Çünkü ele alırsak, şairler de, yazarlar da, insanlardan söz ederken birçok eğri adamın talihli, doğrularınsa talihsiz olduklarını, haksızın gizli kalırsa yararlı bir şey olduğunu, doğruluğun da başkasına yarar kendine zarar verdiğini söylemekle bence en önemli noktalar üzerinde yanılıyorlar demeliyiz. Böyle şeyler söylemelerini yasak etmeli, şiirlerinde, masallarında bunların tersini anlatmalarını buyurmalıyız. Bu düşüncede değil misin? Evet evet, bu düşüncedeyim. Haklı olduğumu kabul ediyorsan, öteden beri incelediğimiz konular üzerinde de benimle aynı düşüncede olduğunu kabul edebilirim, değil mi? Haklı olarak kabul edebilirsin. İnsanlardan demin istediğimiz gibi söz etmek gerektiği sorunu üzerinde doğruluğu ne olduğunu, onun doğru kişiye doğru görünsün görünmesin, yarar getirdiğini araştırıp bulduğumuz zaman uyuşuruz. Çok doğru. O halde söylenen sözler hakkındaki konuşmamız burada bitsin. Bundan sonra söyleme biçimini incelemeli. Sanırım böylece ne söylemeli ve nasıl söylemeli konusunu tümüyle gözden geçirmiş oluruz. Belki şöyle daha iyi anlarsın. Masalcıların, şairlerin bütün söyledikleri geçmişte, günümüzde ya da gelecekteki olayların anlatılmasından ibaret değil midir? Tabii, başka ne olabilir? Peki, bunları ya basit anlatma, ya taklit yöntemiyle ya da her iki yönteme de başvurarak anlatabilir, değil mi? Bunu daha açık söylemeni isterim. Amma da gülünç bir hocaymışsın. Meramımı anlatamıyorum. Öyleyse sorunun bütününü değil de konuşmasını bilmeyenler gibi bir parçasını ele alarak ne istediğimi bir örnekle göstermeye çalışacağım. Söyle bana, İlyada'nın başlangıcını bilirsin. Şair orada Kires'in Agememnon'a kızını serbest bıraksın diye yalvardığını anlatır. Agememnon'un kızdığını, Kires'in de istediğini elde edemeyince tanrıdan akaların başına felaket getirmesini dilediğini. Öyle değil mi? Evet. O halde şunu da bilirsin ki bütün akalara en çok da ordu önderleri iki Atreüs oğullarına yalvarıyordu sözlerine kadar olan parçayı şair kendi söyler ve biz de onları bir başkası söylüyormuş gibi bir izlenim uyandırmaya çalışmaz bile. Ama sonrası için kendisi sesmiş gibi konuşur ve bize konuşmanın Homeros değil de yaşı rahip olduğu duygusunu vermeye uğraşır. İlyon'da, İtaka'da, bunlar Odeysus destanında olup bitenlerin hepsini aşağı yukarı bu biçimde anlatır. Evet, kişilerin her fırsatta söyledikleri sözler ve bu sözler arasındaki olup bitenlerin aktarılması birer anlatma değil midir? Öyledir tabii. Bir başkasıymış gibi söz söylediği zaman konuşmasını söz alacağını önceden bildirdiği kimseninkine mümkün olduğu kadar benzetir diyemez miyiz? Deriz elbette. Kendini sesiyle davranışlarıyla bir başkasına benzetmek, kendisine benzemek istediği kişiye öykünmek değil midir? Şüphesiz. Öyle ise görülüyor ki Homeros'ta öbür şairlerde anlatmalarındaki öykünmeye başvururlar. Öyle. Ama şair kendini hiç gizlemeseydi, şiirlerinde, hikayelerinde öykün mü olmazdı? Ama yine nasıl olur anlamıyorum dememen için ben anlatayım. Homeros, şairin konuşmalar arasındaki sözleri kaldırılır da yalnızca kişilerin karşılıklı konuşması kalırsa yukarıda saydığımız türün karşıtı olur. Şiirin ve masalın bir türü baştan aşağı öykünmedir. Örneğin, dediğin gibi tragedya ile komedya, başka biri ise şairin anlatmasından ibarettir. Bunu en çok ditiramboslarda görebilirsin. İki türün karışmasından oluşan üçüncü türe destan şiirinde ve daha birçok anlatım biçimlerinde rastlarız. Anlatabildim mi? ''Evet. Bundan önce de neler söylemek gerektiğini saydık. Şimdi ise nasıl söylemek gerektiğini incelemek kaldı demiştik. Anımsıyor musun?'' ''Evet. İşte dediğim de şuydu. Şairlerin anlatırken öykünmeye başvurmalarına izin verecek miyiz? Yoksa anlatmalarının bazılarında öykünme olsun, bazılarında olmasın mı diyeceğiz ve ne zaman ve hangilerinde? Yoksa öykünmeyi toptan yasak mı edeceğiz?'' ''Devletimize tragediyayı, komedyayı kabul edip etmeyeceğimizi incelemek niyetinde olduğunu şimdiden seziyorum. Ama belki de daha başka şeyleri şimdilik bilmiyorum. Sözün gidişi bizi bir rüzgar gibi nereye atarsa oraya gitmeli. İyi söylüyorsun.'' dedi. ''Bir bak bakalım Adimantos. bekçilerimiz öykümeci olmalı mı, olmamalı mı?'' Yoksa demin söylediklerimizden bir adamın bir tek işi iyi başarabileceği ama birçok işe birden girişirse hiçbirini ün kazanacak kadar başaramayacağı sonucu çıkmıyor mu? Çaresiz öyle. Öykünme için aynı şey söylenemez mi? Bir insan her şeye bir tek şeye öykündüğü kadar iyi öykünemez. Yapamaz elbette. O halde önemli bir görevi olan bir adamın birden birçok şeye öykünmesi zordur. Nitekim birbirine yakın görünen iki öykünme türünde, yani tragedya ile komedyada da aynı kişiler başarılı olamazlar. Ama aynı oyuncular hem tragedya hem komedyada oynamaz. Oysa her ikisi de öykünme türündendir, değil mi? Öyle. Hatta bence Adimantos, insan doğası daha da çok bölümlüdür. Öyle ki bir insanın birçok şeylere iyi öykünmesine yahut öykünmeyle bir benzeri verilen şeyleri yapmasına olanak yoktur. Çok doğru. Öyleyse ilk düşüncemizi koruyup, Bekçilerimiz öbür bütün işlerle uğraşmayarak ancak devlet özgürlüğünü kuran çok dikkatli işçiler olmalı ve bu sonuca varmayan başka hiçbir işe bakmamalıdırlar. Demek oluyor ki onlar başka hiçbir şey yapmayacaklar, hiçbir şeye öykünmeyecekler. Yok eğer öykünürlerse kendilerine yakışacak üstün özellikleri olan gözü pek, uslu akıllı, dini bütün, özgür kişilere öykünmelidirler.'' Ama alçakça işlere girişmeyecekleri gibi alçaklığa da başka herhangi bir kusura da öykünmekte hünerli olmamalıdırlar. Evet, öyle. Kendileriyle uğraştığımız iyi insan olmalarını istediğimiz kişilerin erkek oldukları halde kadın gibi giyinip, kocasına çıkışan, yok gururlanarak mutlu olduğunu sanıp da tanrılarla boy ölçüşen, yahut felaket içinde yas tutan, gözyaşı döken genç ya da yaşlı kadınlara imrenmelerine izin vermeyeceğiz. Ayrıca hasta, aşık ve doğum sancıları çeken bir kadını temsil etmelerini büsbütün yasak edeceğiz. Elbette. Köle işleri gören kadın ya da erkeklere de öykünmeyecekler. Doğal olarak kötü insanlara da öykünmemeleri gerek. Korkaklara, demin söylediğimiz şeylerin aksini yapanlara, birbirini hakaret eden, birbirleriyle alay eden sarhoşken, ayıkken ağızlarını bozanlara, bu gibilerinin kendilerine karşı da öbür insanlara karşı da sözleriyle, davranışlarıyla işledikleri kabahatlerin hiçbirine öykünmemelidirler. Ayrıca sanırım sözleriyle de, davranışlarıyla da delilere benzemeye alışmamalıdırlar. Çünkü kadın erkek deli ve kötü insanları tanımalı, fakat yaptıklarının hiçbirini yapmamalı, onlara öykünmemeli. Çok doğru. Bence akıllı bir adam, iyi bir adamın söylediklerini veya yaptıklarını anlatmak zorunda kalınca, kendisi o adammış gibi, onu temsil etmeye razı olacak ve bu öykünmeden utanmayacak. Hele o adamın metin, akıllıca bir davranışına öykünmekteyse. Yok hastalık, aşk, sarhoşluk ya da başka bir zayıflık yüzünden sendelediğini görürse ona daha az öykünecek. O halde böyle olmayan hikayeci ne kadar kötüyse o kadar her şeye öykünecek. Kendine layık görmediği bir şey olmayacak. Öyle ki büyük bir kalabalığın karşısında bile ciddiyetle her şeye öykünmeye kalkışacak. O halde şairlerin söz söyleyen insanların hepsi bu anlatma biçimlerinin ya birini ya ötekini yahut da ikisinden karma bir biçimi kullanırlar değil mi? Öyle olsa gerek dedi. Peki ne yapacağız dedim. Bütün bu biçimleri devletimize alacak mıyız yoksa basit biçimlerin yalnızca birini mi veya karma biçimini mi hangisini alacağız? Benim düşüncem üstün gelirse dedi usta akıllı adama öykünen ve karma olmayan anlatma biçimini alırız. Ama karma biçim de tatlıdır Ademantos. Çocukların, bakıcıların ve çoğu insanların en çok hoşuna giden biçim senin seçtiğinin karşıtıdır. Hoştur ama belki bizim devlete uymaz diyeceksin. Çünkü bizde her insan bir iş gördüğü için iki veya birçok yönlü olamaz. Evet, uymaz devletimize. Bunun için değil midir ki yalnızca böyle bir kentte kunduracı kunduracıdır. Kunduracılığından başka bir de kaptanlık yapmaz. Çiftçi çiftçidir. Çiftçilikten başka bir de yargıçlık yapmaz. Asker askerdir. Askerlikten başka ticaretle uğraşmaz. Hepsi de aynen öyledir. Doğru. Öyleyse belli ki her kılığa girmesini, her şeye öykünmesini ustalıkla bilen bir adam kentimize gelip de şiirlerini temsil etmek isteseydi, şaşılacak, hoş, kutsal bir varlık gibi önünde secde ederdik. Fakat kentimizde onun gibi adam bulunmadığını, bulunmasının da yasak olduğunu söyler, başına kokular sürdükten, yün şeritlerden bir taç koyduktan sonra onu başka bir kente gönderirdik. Bizse selametimiz için daha sert, daha az hoş bir şairi, bir hikayeciyi dinleriz. O bizim için yalnızca aklı başında adamın söyleyişine öykünsün. Sözlerini, askerlerimizin eğitimini ele aldığımız zaman yasa olarak koyduğumuz biçimleri uydursun. Evet, elimizde olsaydı öyle yapardık. Şimdi dostum, dedim, musikinin sözler ve masallar hakkındaki kısmını sona erdirdik sanıyorum. Çünkü ne söylemeli ve nasıl söylemeli sorununu inceledik. Bundan sonra şarkı söyleme biçimi ve şarkılar kaldı, değil mi? Peki, önce koyduğumuz kurallara uymamız için bunların nasıl olması gerektiği hakkında neler söyleyeceğimizi herkes şimdiden bulabilir, değil mi? Ama Glokon gülerek, ben Sokrates, bu herkesin içinde olmasam gerek. Herhalde şu anda neler söyleyeceğimizi bulacak durumda değilim ama aklımdan bir şeyler geçmiyor değil. Herhalde. En başta şunu diyebilecek durumdasın ya, şarkı üç şeyden oluşur. Söz, makam, ritim. Evet, bu kadarını ben de biliyorum. Şarkının sözlerine gelince, onlar da demin saydığımız söyleyiş biçimlerine girdiklerine göre, şarkısı sözlerden hiç farklı değildir. Doğru, makam ve ritme gelince sözlere uymalıdır. Elbette. Fakat sözlerden konuşurken ağlaşmalara, inlemelere hiç gereksinimiz yoktur. Hiç yok tabii. Hüzünlü makamlar hangileridir? Söyle bakalım madem ki müzikten anlıyorsun. Karışık lidia, tiz perdeden Lidya makamları ve bunlar gibi birkaçı daha. Onları ortadan kaldırmalı mı? Erkeklere şöyle dursun, aklı başında olması gereken kadınlara bile yararsızlar. Çok doğru. Ama bekçilerimize sarhoşluk, gevşeklik, tembellik özellikle yakışmaz. Hiç şüphesiz. Makamlar arasında gevşek olanlar, içki sofrasına yakışanlar hangileridir? Çözük denilen İonya ve Lidya makamları da vardır. Bunlar dostum, savaşçı adamların ağzına uygun mudur sence? Asla değil. Demek ki senin için yalnızca Dor ve Frigya makamları kaldı. Makamları bilmem ama öyle bir makam kalsın ki savaşa veya zorlu bir harekete girişmiş olan bir adamın sesine, anlatımına uygun bir biçimde öykünebilsin. Bu adama talihi yardım etmezse yararlanacak, ölecek ya da başka bir felaketle karşılaşacak olursa bütün bu durumlarda gerilemeden dayanacak, kaderin darbelerine karşı koyacak. Bir makam daha gerekir ki kendi hisse sakin ve zor olmayan bir işe girişmiş, hedefine ulaşmak için ya bir tanrıyı yalvarışlarla kendine kazanmak, ya da bir insanı ona akıl öğretmek, öğüt vermekle ikna etmeye uğraşan yahut da başkasının ricalarını, azarlarını dinleyen ve bu sayede istediğini elde ettikten sonra gurura kapılmayan aksine her işte akılla, ölçüyle hareket eden ve olayları hoş karşılayan bir adama öykünmeye oysun. Bu ikisini yani felaketle karşılaşanların, mutluluğa erenlerin uslu, akıllı, gözüpek adamların sesine en iyi öykünecek, bu zorluyla zorluksuz makamlar bırak kalsın. ''Bırakmak istediklerinde zaten demin saydığım iki makamdır.'' dedi. ''Bundan böyle şarkılarımız, havalarımız için çok terli ve her türden makamlı sazlara gereksinimiz olmayacak.'' ''Belli ki olmayacak.'' dedi. ''O halde devletimizde üçgen, mızrap ve öbür çok terli, çok makamlı bütün sazları yapan sanatçıları beslemeyeceğiz.'' ''Evet, ya filavta yapanları?'' ''Filavta çalanları kente kabul edecek misin?'' ''Filavta en çok sesi olan saz değil mi?'' Öbür bütün terli sazlar Filavta'nın bir taklidinden ibaret değil mi? Öyle. O halde İra ile Kitara kalıyor. Onlar kentimiz için yararlıdır. Bir de kırlarda çobanlar için kaval. Düşüncemiz bunu gösteriyor. Adostum, Apollon ve Apollon'un sazlarıyla Maryas ve Maryas'ın keler arasında karar verip ilkini seçmekle bir yenilik yapmış olmayız. Adostum, bunu yapmakla yeni bir şey yapmış da olmuyoruz. Apollona ve onun çalgılarına Maryas'tan ve çalgılarından daha üstün bir yer vermiş oluyoruz. Zeus bilir ya, düşünmemiştim bunu. Çok doğru. Tanrıları karıştırmayalım. Ama bozulmuş, çürümüş sandığımız toplumu şöyle böyle derken iyice temizlemiş olduk. Evet, yapılacak işte buydu. Hadi, öyleyse temizlemeye devam edelim. Makamlardan sonra ritimlere geldi sıra. Onların da değişik, çok çeşitli olmasını istemiyoruz. Hem Yiğitçe, hem de ölçülü bir hayata uygun olmaları gerekir. Böylesi ritimleri bulunca ölçü de, melodi de söze uyacak. Söz, ölçü ve melodiye değil. Makamları bulduğun gibi bu ritimlerin de hangileri olacağını söylemek sana düşer. Söyleyemem doğrusu, dedi Glakon. Bu işle uğraştığım için şu kadarını bilirim ki söz ölçülerinin kuruluşunda nasıl 3 çeşit ritim varsa ses ölçülerinde de 4 çeşit ritim vardır. Bütün makamlarda onlardan doğar. Ama bunlardan hangisinin şu veya bu hayata uygun geleceğini kestiremem. Öyleyse biz, damonla düşünür, hangi ölçülerin düşkünlüğe, taşkınlığa, deliliğe, başka kötülüklere, hangi ritimlerin de bunların tersi hallere uygun olduğunu buluruz. Pek emin değilim ama onun bir katışık ritimden söz ettiğini duymuştum. Bilmem nasıl Enhoplios ve Heros'u birleştiriyordu. Yükseliş ve alçalışları eşitleştiriyor, sonlarına da bir kısa bir uzun ölçü koyuyordu. Bundan başka iambos ve trokas dediği iki ritim daha vardı. Bunlar da uzunlarla kısaları denkleştiriyordu. Yanılmıyorsam, bu ritimlerin bazılarında her şeyi ayak vurmalara bağlıyor, ritmi de ölçüyü de böyle düzenliyordu. Ama dediğim gibi bu işi damona bırakalım. Çünkü bizim bir sonuca varmamız için uzun boylu tartışmamız gerekecek değil mi? Öyle doğrusu. Ama hiç olmazsa şunu söyleyebilirsin. Bir biçimin güzelliği ya da çirkinliği ritmin yerinde olup olmamasına bağlıdır, değil mi? Evet, ama ritimlilik güzel söyleyişe bağlıdır, onunla karışır. Ritimsizlikse tersine. Öyleyse demin makamlar için söylediğimiz gibi ritimler de sözlere uyar, sözler onlara değil. Elbette öyle olacak. Peki ama insanın sözü, söyleyişi neye uyar? İnsanın iyi ve kötü oluşuna değil mi? Doğru, demek ki her şey insanın anlatmak istediği şeyin emrindedir. Evet. Öyleyse sözün, müziğin, şeklin güzelliği, ritmin yerindeliği bütün bunlar insanın saflığına bağlıdır. Saflık derken de budalalık demek istemiyorum. İnsan tabiatını gerçekten iyilik ve güzellikle süsleyen bir düşünce olgunluğu demek istiyorum. Çok doğru söylüyorsun. Öyleyse kendine düşen ödevi başarmak isteyen gençlik her alanda bu ülkeye ulaşmaya çabalamalı değil midir? Elbette. Bu ülkü resimle benzeri bütün sanatlarda da görülür. Dokumacılıkta, nakışçılıkta, mimarlıkta ve her türlü eşya yapan sanatlarda, hatta canlıların ve öbür bitkilerin tabiatında da görülür. Çünkü hepsinde çirkinlik ya da güzellik diye bir şey vardır. Bizim çirkinliği ki buna ritimsizlik, ahenksizlik diyoruz. İnsanın özünün ve sözünün çirkinliğiyle kardeştir. Karşıtları ise iyi öz ve sözün kardeşleri, benzerleridir. Doğru. Öyleyse yalnız şairleri mi göz altında bulunduracağız? Yalnız onları mı bizim iyi dediğimiz benzeri olmaya zorlayacağız? Öbür sanatlarda da aynı titizliği göstermeyecek miyiz? Onların da kötü uyları, ölçüsüzlükleri, bayağlı, çirkinliği, canlı varlıkların resimlerinde olsun, yapılarda olsun, şu veya bu el işlerinde olsun göstermelerine engel olmamalı mıyız? Olamazsak iş görmelerini yasak etmeli değil miyiz? Bekçilerimiz kötülük tasvirleri içinde tıpkı kötü yiyeceklerle beslenir gibi mi yetişsinler? Her gün farkında olmadan birçok zehirli bitkileri azar azar yiyerek zehirlensinler de içlerine kötülük mi işlesin? Tersine onları beden, öz ve biçim güzelliğine doğru götürecek sanat ustalarını aramamız gerekmez mi? Gençlerimiz, sağlam bir insanları gibi çevrelerindeki her şeyden faydalansınlar, güzel ülkelerde bir mertemin kanadında gelen sağlık gibi sanat eserleri de onların gözlerine, kulaklarına mutlu etkiler sağlayan birer kaynak olsun. Gençlerimiz daha çocukluktan güzelliği sevmeye, güzele benzemeye, onunla bir olmaya, kaynaşmaya özensinler. İşte eğitimlerin en güzeli bu olurdu. Onun için glakon dedim. Müzik eğitimi bundan ötürü eğitimlerin en iyisidir. Hiçbir şey insanın içine ritim ve düzen kadar işlemez. Müzik eğitimi gereği gibi yapıldı mı insanı yüceltir, özünü güzelleştirir. Kötü yapılınca da bunun tersi olur. Gevşek ve bozuk düzen eserler tabiattaki bozukluklar gibi iyi yetişmiş insanın hemen gözüne batar, kızdırır onu. Kendini iyi bir insan olarak yetiştirmek isteyen güzeli arar, güzeli över, ondan hoşlanır ve onunla beslenir. Daha düşünmeye başlamadığı çağda tiksinir çirkinden. Düşünme çağına gelince de kendini yetiştiren müziğin düşüncesiyle akrabalığını sezer, onu sevinçle karşılar. Bunun içinde eğitim bence müziğe dayanmalıdır dedi Kılakon. Yazı öğretiminde de buna benzer bir yön görüyoruz. Harflerin bütün durumlarda belirli sayıda olduklarını, bunların hep tekrarlandığını öğrendiğimiz vakit okumayı yazmayı biliyoruz denebilir. Ondan sonra da küçük yazılmış olsun, büyük yazılmış olsun hiçbir harfi işe yaramaz diye atmayız. Tersine nerede olursa olsun ayırmaya çalışırız. Çünkü biliriz ki kişi bu duruma gelmeden okuma yazma öğrenmiş sayılmaz. Doğru. Sonra harflerin kendilerini tanımadan suda ya da aynadaki ters yansılarını görsek tanıyamayız değil mi? Çünkü her iki türlüsü de aynı bilgiye bağlıdır, öyle ya. Onun için ben de şunu söylüyorum. Kendimizde yetiştirmek istediğimiz bekçilerde bilgeliği, yararlılığı, yiğitliği ve bunlara eş huyları, karşıtları olan kötü huylarla birlikte ve bütün durumlarda, büyük küçük her birini her gördüğümüz yerde tanıyamazsak iyi bir müzik eğitimi gördük diyemeyiz. Çünkü bunların da hepsi aynı bilginin, aynı çalışmanın konusudur. Öyledir. Bir insanın içinde güzel huylar varsa, dış görünüşü de bu huylara uyuyorsa, gören göz için dünyada bundan daha güzel şey olur mu? Olmaz doğrusu. Peki en güzel şey, en çok sevilen şey değil midir? Evet, işte müzik eğitimi gören de böylesine içi dışı birbirine uyan düzenli kişileri sevecek. Düzensiz insanları sevmeyecek. İçinde bir bozukluk olan insanı sevmeyecek. Ama bedendeki bir eksikliğe katlanabilir. Anlıyorum, senin kusurlu bir sevgilin var ya da oldu da ondan böyle söylüyorsun. Bir diyeceğim yok. Yalnız şunu söyle bana, insanın her şeyden aldığı zevk taşkın olursa bu bilgeliğe sığar mı? Sığmaz. Büyük acılar gibi taşkın zevklerde insanı çileden çıkarır. Peki zevk taşkınlığı başka değerlerle uzaşabilir mi? Uzaşmaz. Ya ölçüsüzlük, düzensizlik de? Onlarla uzaşır. Söyle bana şimdi, cinsel sevgiden daha yaman, daha azgın bir zevk biliyor musun? Ondan daha azgını olmasa gerek. Gerçek sevginin ise güzellik kadar düzenli, ölçülü olması gerekmez mi? Elbette. Çılgınlığa, düzensizliğe kaçan hiçbir şey gerçek sevgiye giremez, değil mi? Giremez. Öyleyse cinsel sevgide giremez. Gerçek sevgi de, seven de, sevilen de yanaşmaz ona. Evet, yanaşmamalı. Bundan şu çıkıyor. Kurduğumuz devletin kanunlarına göre seven insan, kendini sevdirebilirse sevdiğini güzelliği için oğluymuş gibi öpebilir, kucaklayabilir, konuşabilir onunla. Gönlünü kazanmaya çalıştığı gençle yakınlığını bundan ileriye götürmez. Yoksa ona müzikten, güzellikten de anlamayan bir adam gözüyle bakabiliriz. Doğru, böylece müzik üstüne konuşmamız bir sonuca varmış oluyor. Bundan başka türlü bir sonuca varamazdı da galiba. Çünkü müziğin insanı götüreceği yer güzellik sevgisidir. Bence de öyle. Müzikten sonra gençlerin yetişmesinde beden eğitimi gelir. Evet, bu işte de insanın çocukluktan başlayıp ömrü boyunca uğraşması gerekir. Sen de düşün ama bence şu yoldan gitmeli. Beden ne kadar iyi durumda olursa olsun kendi iyiliğiyle insanın içini iyi edemez. Tersine insan içi iyiyse bedenini az çok iyileştirebilir. Ne dersin? Bana da öyle geliyor. Öyleyse kafalarını iyi yetiştirdiğimiz insanlara uzun uzadıya söz etmeden beden eğitiminin ana ilkelerini göstermekle yetinebiliriz. Yetinebiliriz. Bekçilerimiz sarhoşluktan sakınmalıdır demiştik. Bir bekçiye en az yaraşan kendini bilmeyecek kadar sarhoş olmaktır. Öyle ya, gülünç şeydir bir bekçinin başka bir bekçiye muhtaç olması. Şimdi yiyeceklerine gelelim. Onlar yarışların en büyüğüne girmiş insanlar olacak değil mi? Evet. Böylesi insanlara şu bizim adetlerin yaşayışı uyar mı? Belki uyar ama adetlerin yaşayışları uyuşturucu ve sağlık için tehlikelidir. Biliyorsun hayatlarını uykuyla geçirir bu adamlar. Verilen perhizi biraz bozacak olsalar hemen yıkılırlar. Doğru, bizim savaşçı adetlerimize daha akıllıca bir yetiştirme yolu bir yaşayış bulmalıyız. Onların köpekler gibi hep uyanık olmaları, iyi görmeleri, iyi işitmeleri, seferde değişik yiyecek içeceğe, güneş çarpmalarına, kara kışa, fırtınalara dayanmaları gerekir. Öyle. Öyleyse en iyi beden eğitimi, müzik eğitiminin eşi olacak. Ne demek istiyorsun? Savaşı hazırlayacak, ölçülü, akıllıca bir beden eğitimi demek istiyorum. Nasıl sağlayacağız bu eğitimi? İnsan bunu Homeros'tan bile öğrenebilir. Homeros, Helespontos kıyılarında bile savaştaki yiğitlerin sofrasına ne balık kor ne de haşlanmış et, sadece kızarmış et verir. Çünkü ateş yakmak, tencere taşımaktan kolaydır. Elbette. Bahar, biber gibi şeylerden de söz etmez sanırım Homeros. Atletler de zararlı diye bunları koymaz ağızlarına. Evet, böyle şeyleri koymazlar ağızlarına. Dediklerimiz doğruysa ne Sırakusa'nın ne de Sicilya'nın binbir çeşit yemeklerini uygun görmezsin dostum görmem. Bedenlerinin sağlam kalmasını istiyorsak, erkeklerin Korintos'u sevgili edinmeleri de doğru olmaz. Olur mu hiç? Ne de Attika'nın dillere destan tatlılarına düşkün olmaları. Doğru. Bütün bu saydığımız çeşitli yiyecek içeceği, bütün makamları, ritimleri içine alan karma karışık bir müziğe benzetebiliriz. Evet, benzer. Çeşitlilik insanın içinde düzensizliğe, bedeninde bozukluğa yol açar. Oysaki müzikte sadelik kişinin içine düzen, bedenine sağlık verir. Çok doğru. Bir şehirde düzensizlikler, hastalıklar çoğaldı mı, bir sürü mahkemeler, hastaneler açılır. Bir sürü hür insanda bu işlere heves satıldı mı, avukatlık ve hekimlik de o şehirde şanlı, şerefli meslekler haline gelir. Öyle ya, şehirde yalnız küçük insanların, işçilerin değil, aydın, yetkin olmakla övünen kimselerin bile hekimleri, yargıçları aramaları o şehirde eğitimin bozuk olduğuna en açık bir kanıt değil midir? İnsanın doğru ile eğriği kendi kendine ayıramayıp hakeme yargıca başvurması, adaleti başkalarından beklemesi çirkin bir şey değil midir? Çok çirkin bir şeydir. Bundan daha çirkini de şu değil mi? İnsan ömrü boyunca mahkemelerde davacı ya da davalı olmakla kalmayıp güzellikten anlamadığı için haksızlık etmekte ustayım. Her çeşit dolaba aklım erer, cezadan kurtulmak için dolan başlı yollara başvurup, bir yılan gibi işin içinden sıyrılmasını bilirim diye böbürlenir, güzel bulur bunu. Hem de bütün bunları ufacık, değersiz şeyler için yapar. Bu adam yaşayışını uykudan başı öne düşen bir yargıca muhtaç olmadan düzenlemenin ne kadar daha güzel, daha iyi olduğunu bilmez. Evet, bu daha çirkin. Hekimlere yaralar ya da geçici hastalıklar için başvurmakla kalmayıp, tembellik veya az önce sözünü ettiğimiz çeşitli yiyecekler yüzünden hastalanarak burnumuz akıyor, içimize yerler girdi diye sivri akıllı Aklepios bilginlerini dertlerimize bilmem şuydu buydu diye atlar takmaya zorlamak çirkin bir şey değil mi? Çok çirkin. Bu acayip yeni hastalıklar da nereden çıktı? Böyleleri Aklepios zamanında yoktu sanırım. Bu da şundan belli ki, Troya önünde yaralanan Eurypios'a bir kadın bol arpa unu ve rendelenmiş peynirle karışık pramnos şarabı içirmiş. Bugün biz bu ilacın yarayı işlettiğini biliriz. Oysa ki o zamanki hekimler buna karşı koymamışlar. Hastaya bakan Patroklos'a bir şey dememişler. Yaralı bir adam için garip bir ilaç doğrusu. Hiç de garip değil. Çünkü Aklepios hekimleri Herodikos'a kadar bugünkü hekimliği yani hastalığın peşini bırakmama yolunu kullanmazlarmış. Herodikos bir beden eğitimcisiymiş. Hastalanınca da beden eğitimiyle hekimliği karıştırmak istemiş. Bundan ilk zarar gören kendi olmuş, ondan sonra da birçokları. Ne zarar görmüş? Ölümünü geciktirmiş, öldürücü hastalığının gidişini adım adım kollamış. Ama kendini iyileştirmek de gelmemiş elinden. Her şeyden elini eteğini çekmiş, ömrü boyunca kendine bakmış. Alışık olduğu perhizi bozunca, içini yiyerek yaşamış. Bilgisi yüzünden de can çekişe çekişe kocamış. Bilgisi amma işine yaramış, belalı kazanç buna derler. Hak etmiş bu kazancı, çünkü Aklepios'un hekimliğin bu çeşidini çıraklarına göstermemiş olması bilgisizliğine, görgüsüzlüğüne yormuş. Oysaki tersine iyi yönetilen bir toplumda her adamın bir işi vardır, bu işi de görmek zorundadır. Kimsenin işini bırakıp uzun boylu hastalığını baktırmaya vakti yoktur. Aklepios bilirmiş böyle olduğunu, ne gariptir ki biz bu gerçeği işçiler söz konusu olunca anlarız da zenginlerle büyük adamlarda hiç hiçe sayarız. Nasıl? Bir doğramaca hastalanınca ne ister hekimden? Derdini hemen giderecek bir çare, kusturucu ya da içini temizleyecek bir ilaç. Olmazsa dağlamak ya da kesmek yolu. Ama hekim onu uzun bir bakıma alırsa başına yünler sarar, daha bir sürü şeyler salık verirse ne yapar o adam? ''Benim hasta yatmaya vaktim yok. İşimi gücümü bırakıp derdimle uğraşmak bana bir kar sağlamaz. Hadi güle güle.'' der hekime. ''Günlük yaşayışına döner.'' İyileşirse ne âlâ, yok bedeni hastalığa karşı koyamaz da ölürse kurtulmuş olur derdinden. Evet, bir doğramacı için bu doğrudur. Neden? Çünkü işi gücü varmış, yapmazsa ne diye yaşasın? Öyle. Ama zengine gelince iş değişir, o işini bırakırsa yaşayışında bir değişiklik olmaz. Doğru. Bir de fokilidesin şu sözünü bilmez misin? İnsan dünyalığını sağladı mı, üstün değerlerle uğraşmalı. Bence sağlamayı beklemeden daha önceden de uğraşmalı. Şimdi fokilidesle çatışmayalım da biz şunu aydınlatmaya çalışalım. Zengin üstün değerlerle uğraşmak zorunda mıdır? Bunlarsız da yaşayamaz mı? Doğramacı ve daha başkaları için işine engel olan bu hastalığı besleme yolu zengini de fokilidesin istediğini yapmaktan alıkoymaz mı? Elbette. Beden eğitimi sınırları içinde kalmayan bu aşırı sağlık kaygısı insanın erdeme yükselmesine engel olur. Evde, seferde ve şehirdeki işinden alıkoyar. Ama en kötü yanı öğrenme, düşünme ve derinleşmeye engel olmasıdır. Çünkü insan hep başım ağrıyacak, başım dönecek diye korku içinde yaşar. Felsefenin bunlara sebep olacağını sanır. Bu yüzden de erdemin bütün yollarını kapar. Kendini hep hasta bilenin gerçekten de bedeninde ağrılar hiç eksik olmaz. Doğrudur. İşte Aklepios bu gerçeği biliyordu. Onun için de hekimliği yalnız bedenleri doğuştan sağlam olup da geçici bir hastalığa tutulmuş insanlar için kullandı. Bu hastaları ilaçla, bıçakla iyi ederken onları gündelik işlerinden, yaşayışlarından ayırmıyordu. İçine hastalık sarmış olan bedenleri kan alma, kusturma, içini temizleme gibi yollarla iyi edeceğim diye kötü bir hayatı uzatmaya uğraşmazdı. Böyle kimselerin kendilerine benzeyecek çocuklar yapmalarını doğru bulmazdı tabiatın verdiği ömrü yaşamaya gücü yetmeyen adamı iyileştirmenin ne o adama ne de topluma fayda vereceğine inanıyordu. Aklepios'u bir devlet adamı yaptığın gitti, öyleydi ya. Aklepios oğullarının Troya önünde bir yandan mertçe savaşırken bir yandan da nasıl hekimlik ettiklerini unutuyor musun? Pandoros'un attığı okla yaralanan Menelos'a ne yaptılar? Yarasından kanı emdiler, üstüne ağrıyı dindiren tozlar serptiler. Bundan sonra ne yiyecek, ne de içecek gibi öğütleri, Yurifos'a verdikleri gibi Menolos'a da vermediler. Çünkü yaralanmadan önce sapa sağlam olan insanlara bir merhem yeter, bir içki bile onları iyi edebilir. Ama yaratılıştan hasta ve kötü yaşamış bir insanın ömrünün uzatılmasında hiçbir fayda görmüyorlar. Bu insanlar Kral Midas'tan da zengin olsalar, hekimliğin bunlarla uğraşması gerekmez diyorlardı. Sana göre pek yaman adamlarmış. Bu Aklepios oğulları sana göre pek yaman adamlarmış. Elbette öyledirler. Ama ne tragedya yazarları ne Pindaros inanır buna. Onlara göre Aklepios, Apollo'nun oğlu parayla kandırılarak ölmek üzere olan bir zengin adamı iyi etmeye razı olmuş. O anda da yıldırım düşmüş başına. Ama biz bütün söylediklerimize uyarak inanmayacağız bu sözlere. Diyeceğiz ki, Aklepios bir tanrı oğluysa paraya düşkün olamaz. Paraya düşkünse tanrı oğlu olamaz. Dediklerin doğru. Ama şunu ne dersin Sokrates? Devletimizde iyi hekimler olmasın mı? İyi hekim hem sıhhatli hem de çok hasta görmüş olandır. Tıpkı yargıçlar gibi iyi yargıçta her çeşit insanla işi olmuş kimsedir. Elbette iyilerini isteriz. Ama hangilerine iyi diyorum biliyor musun? Hayır, söyle de öğrenelim. Peki, bir deneyeyim. Ama sen bir soruda iki ayrı şey sordun. Nasıl? Hekimleri alalım. İyi hekim olabilmek için sanatı da çocukluktan öğrenmeye başlamış, çok hasta görmüş, hatta kendileri de hastalık çekmiş ve çok sağlam doğmamış olmaları gerektir. İyi hekim bedeni bedeniyle iyi etmez. Öyle olsa kendisinin hiç hastalık çekmemiş sağlam bir bedeni olması gerekirdi. Bence iyi hekim bedeni kafasıyla iyi eder. Kafası kötüyse ya da kötüleşmişse hastalığı iyi edemez. Doğru, iyi edemez. Yargıca gelince dostum, o kafayı kafa yoluyla yönetir. Oysa insanın genç yaşından kötüler arasında büyümesi, onlarla düşüp kalkması ve başkalarının işledikleri kötülükleri kavrayabilmesi için kendisinin de onları denemiş olması hekimliktekinin tersine doğru değildir. Eğriyi doğrudan ayırarak bir yargıcın gençliğinde kötülüklerden uzak ve temiz kalması gerekir. İşte onun için iyi insanlar gençliklerinde saf olurlar, kötülere çabuk kanarlar. Çünkü içlerinde kötülerin davranışlarını anlamayı kolaylaştıracak örnek yoktur. Evet, iyilerin başına gelen budur. İşte gene bunun için iyi yargıcın genç değil, yaşlı olması gerektir. Eğriliği kendinde değil, başkalarında göre göre öğrenecek, kendisine yabancı olan kötülüğün bilgesine geç varacaktır. Onu kendi üzerinde deneyerek değil, bilgi yoluyla tanıyacaktır. Böyle bir yargıç, görünüşte yaman bir yargıç olacağı benzer. Hem yaman bir yargıç hem de iyi bir adam. Senin sorduğun da buydu. Çünkü içi temiz olan iyi adamdır. Tersine kötülüğü sezmekte usta olan türlü haksızlıkları kendisi değişemiş olduğu için her çeşit yalan dolanı bilen adam kendine benzer kişilerle karşılaştı mı onlardan korunmasını da bilir içinde örnekler vardır. Ama böylesi insanlarla hele yaşça ilerlemiş insanlarla karşılaştı mı bu dalalığını koru ortaya çünkü yersizce kuşkulanır kendinde olmadığı için iyiliği görmez başkasında. Ama dünyada iyilerden çok, kötülere rastlandığı için bu gibileri kendi kendilerine de, başkalarına da bilgisiz değil,